Bu çok değerli bir konuğumuz var, e, Felsefe ile iktisadı birleştiren, harmanlayan e, çok değerli bir hoca, Özel, Prof. Dr. Hüseyin Özel konuğumuz. E, bu aynı konumuz, konumuz biliyorsunuz neoliberalizm. Bana o nedenle son derece ilginç geliyor bu konu başlığı. Bir türlü neoliberalizm insan haklarını bağdaştıramıyorum çünkü. Nasıl? <gülüyor> o yüzden de Hüseyin Hoca'nın konuşmasını <gülüyor> heyecanla bekliyorum. Eminim aynı heyecanı sizler de hissediyorsunuz. Ben... Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben de ayakta da gidiyorum ya. Umarım ayar kırıklığına uğramazsınız. Burada olmak benim için gerçekten çok keyif verici ve aynı zamanda ayrıcalık füydün bir durum. Ben meslekten iktisatçıyım, iktisat doktoram var, Metin Hoca'nın söylediği ama şu anda iktisat yapmıyorum, şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Yani ee, felsefeyle ilişkim biraz böyle kıyısından, köşesinden. Aslında insan hakları ile iktisadı birleştirdiğini düşündüğüm en önemli konu insan, insan tasarrufu. Aslına bakarsanız bütün sosyal bilimlerin temel derdi de bu bence işte kimi zaman buna antropolojik yaklaşım diyebilirsiniz. Felsefi olarak insan doğası ya da işte insan özü biçiminde anlatabilirsiniz. Ama hepsinde aynı sorun var. Yani iktisadın insan doğası ya da insana ilişkin yaklaşımı benim olduğum olası çok hoşuma giden bir şey Hikmet Hoca gayet yakından bilir. Bazen onunla anlaşamadığımız taraflar varmış. Öyle. Sonra, sonra konuşuruz, evet. ee, Yani eminim hepinizin iktisadın insana nasıl baktığını az çok biliyorsunuzdur. İktisadın insanı işte homo ekonomik denen yaratık diyeceğim, pek insana benzemiyor çünkü. Yani bu homo ekonomikusun temel derdi, kendi çıkarını maksimum kılmak. Bir şeyleri maksimum yaparken başka şeyleri minimum yapıyor. Nedir o? İşte fayda maliyet derler zaten. Elimizde gelir var efendim bu geliri en iyi şekilde nasıl harcayacağız? En yüksek faydayı nasıl elde edeceğiz? Ya da işte firma içinde sorun aynı sorundur. Kârımızı maksimum kılacağız maliyetimize. En düşük maliyetle en yüksek kâra nasıl ulaşabiliriz filan falan Bu tasarım yanlış mı? Aslında hem doğru hem yanlış. Şöyle değil Doğru olan taraf şu kapitalizm. Aslında bugün esas olarak üzerinde duracağım şey o. Kapitalizm ya da piyasa mekanizması, piyasa sistemi ne derseniz değil. Piyasa içinde insanlar böyle davranmaya mecbur bırakılıyorlar. Aslında bu bir öğrenilmiş davranış biçimi diyebilirsiniz isterseniz. Çünkü piyasa içine girdiğinizde böyle davranmak durumundasınız. Eğer böyle davranmazsanız sonuçta bu işten zarar görüyorsunuz. Yaptığınız iş ne olursa olsun. ister akademisyen olun, ister tabip. Burada herhalde tabipler daha çok değil mi çoğunlukta? Oğlum zaten hepimiz özellikle bugünlerde piyasanın nasıl işlediğini az biliyoruz. Ve piyasa içinde de bizden beklenen davranış biçimini biliyoruz. Dolayısıyla aslında bu belki şunu demeye çalışıyorum. İnsan iktisatçıların kafasındaki gibi değil doğuştan. Böyle bir doğaya sahip değil ya da özü insanı bu değil. Ama hepimiz şu anda bu biçimde piyasanın içine girer girmez bu türden davranmaya zorunlu tutuluyoruz. Çünkü yaşamak için başka seçeneğimiz yok. Niye yok? Çünkü piyasa nasıl işler? Piyasada bir iktisat birinci sınıf dersi. Değil mi? Arz vardır, talep vardır. Piyasa arz ve talepin karşılaştığı yerdir, alandır, ortamdır ne derseniz. Dolayısıyla piyasada mutlaka mutlaka gelir elde etmek zorundasınız. Bu gelirde sahip olduğunuz bir şeyi piyasaya arz ederek. Sağlarsınız. Bu nedir? İşte sermayeniz vardır, sermaye arz edersiniz. Hiçbir şeyiniz yoksa kendi emeğinizi arz edersiniz. Elde ettiğiniz gelirlerde de biz tüketim yaparız. Tüketim demek işte fayda demek, tatmin demek filan falan. Tatmin en büyük iktisadın önem verdiği şey aslında bugün bile değil. Işte 19. yüzyılın başından itibaren, neredeyse 18. yüzyılın sonunda itibaren bu tatmin öne geçmiş. Hatta ben tam. İktisatçıların en sevdiği insanlardan bir tanesidir. Biraz tuhaf bir adamdır biliyorsunuzdur ee, Şöyle bir laf etmiş. Tatmin olmuş bir domuz ile tatmin olmuş bir insan arasında hiçbir fark yoktur demiş. Tabii kendimizi hani böyle görmek istemeyiz ama ben tama göre bütün insanların yaptığı aşağı yukarı budur. Mutluluk dediğiniz şey de aslında zevk ve acı arasındaki farktır. İnsanlar zevk peşinde koşar, acıdan kaçar. Mutluluk, mutluluğun matematiği ya da mutluluğun kalkülüsü de zaten budur. İnsanın toplam faydası, işte zevk ve acı arasındaki net farktır. Hatta bunu toplum için de genelleyebilirsiniz. Toplumun toplam faydası tek tek insanların faydalarının toplamına eşittir. Son derece basit bir bakış açısı ve son derece düşür bir bakış açısı. Yanlış mı? Dediğim gibi yanlış değil. Bir açıdan daha yanlış değil, o da işte bu düşünce de aslında biraz tuhaf gelmekle birlikte bugün bize aydınlanma düşüncesinin ürünlerinden bir tanesi. Bentham'ın söylediği aşağı yukarı şöyle bir şey, hani Kant'ın aydınlanma tanımı vardır ya meşhur insanın aklını kullanarak hakikate ulaşma yeteneğine sahip olması falan. Bentham'daki de biraz böyle bir şey, diyor ki, ben akıl sahibi varlık olarak benim için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemedim. Ve başka hiç kimsenin, hiçbir otoritenin, dinsel, siyasal, hiç değil, benim için neyin iyi olduğunu söylemeye hakkı yoktur. Yanlış mı? Doğru. E o zaman benim için... İyi olan benim için iyidir ve buna karar verme kapasitesine sahibim. Madem özgür bir varlığım, dolayısıyla iyi-kötü akıl da sahibi olduğum için iyi-kötüden ayırma yeteneğim de var. O halde bana karışmayın. Hiç kimsenin bana karışmaya hakkımı yoktur. Tabi buradaki sıkıntı şu, bu daha sonra John Sturtmill'in vurguladığı noktalardan bir tanesi. John Sturtmill demiş ki, yani ben tam'a göre aslında dediğim gibi, ya da demediği gibi birbirinden diyeceğim gibi felsefe yapmakla serserilik etmek arasında hiçbir fark yoktur. Birisi için, örneğin benim için serserilik etmek, yan gelip yatmak iyi bir şeydir. Bir başkası için Hegel okumak ya da burada Metin Hocam'da olduğu gibi Spinoza okumak çok iyi bir şeydir. Hangisi daha iyidir? Bentham'a göre ikisi arasında bir üstünlük ahlaki bakımdan söz konusu değildir. Fakat Can Stürkmin'in söylediği de şöyle bir şey. Diyor ki, mutlu bir aptal olmaktansa mutsuz bir Sokrates olmayı tercih ederim. Bilmem siz hangisini tercih edersiniz. Ama ben tam ve iktisatçıların çoğunluğu için bakış açısı bir insan için iyi olan şey onun için iyidir. Ve insanlar arasında fayda karşılaştırması yapamazsınız. Bunlar yanlış mı? Bilmem yanlış mı? Doğru tarafları var. Doğru tarafları iki tane. Bir, bu aydınlanmadan bize gelen. Yani kendi aklımızı kullanabiliriz. Kendimiz için iyinin ne olduğunu bilme kapasitesine sahibiz. Ama burası biraz sıkıntılı çünkü bu bizi sonuçta relativizme getiriyor. Benim için iyi olan iyidir. Sizin için iyi olan sizin için. Dolayısıyla ikisini karşılaştırmak mümkün değildir. Ben felsefe okumaktan hoşlanırım. Bir entelektör olarak benden beklenen olur değil mi? Ama bir başkası Şeyi, bu neydi? Zuhal topar Evlilik programlarını seyretmekten hoşlanabilir. Hangisi daha iyidir? Kişiye bağlı. O zaman, o zaman ayağımızın altındaki zemin tümüyle kayar. Değil mi? Sonuçta herkes, her şey, her şey, herkes için iyidir ya da herkes için kötüdür. İyinin, hatta giderek hakikatin bir ölçüsü yoktur. Burası biraz sıkıntılı taraf. İkinci nokta ama, Piyasa içine girdiğiniz gibi, aynı temaya geri dönersin. girer girmez böyle davranmaya zorunluyuz. Niye zorunluyuz? Şöyle anlatayım, baştan başlayayım. Benim tez konum Karl Polanyi üstüne, Kar meşhur bir kitap var, Büyük Dönüşüm diye. Yani okumuşsunuzdur belki. Ee, Ayşe Buğra'nın çevirisiyle Türkçe'de, Türkçe'de yayınlandığı iyi de bir çeviri. Hani haddim olmayarak sizlere de okumanızı tavsiye ederim. E, bu niye önemli? Çünkü Carpollion'in şöyle bir tezi var. Carpollion'in büyük dönüşüm dediği şey aslında işte 1930'larda Avrupa'da faşizmin ortaya çıkışı. Sadece faşizmin değil, işte Sovyetler Birliği'nde e, plan uygulamasının ve Amerika Birleşik Devletleri'nde o New Deal politikasının e, devlet müdahalesine dayanan politikasının ortaya çıkması. Bu dönüşüm Carpollion'a göre aslında liberalizmin çöküşü demek. Doğru. Ve bu çöküşün temel kaynağının aslında 19. yüzyıl İngiltere'sinde yaptığını iddia eden kitap ve başlangıç noktası da şudur. Aslında bütün sorun kapitalizmin ortaya çıkışıyla başlıyor. Karpolanya'ya göre kapitalizm geç bir tarihte. 19. yüzyılın sonuna doğru, ortalarına doğru kurulmuş, yerleşmiş, icat olmuş her neyse bir sistem. Bunun içinde temel olarak Üç tane hayali metaya ihtiyaç var. İş gücü ya da emek, ikincisi toprak ya da doğa, üçüncüsü de para. Ve bu üç hayali meta kapitalizmin kurumlaşması için olmazsa olmaz koşullar. Niye öyle? Kapitalizm dediğim gibi piyasalara dayanıyor, piyasalarda işte bir şeyler alınıyor, bir şeyler satılıyor. Ve bu üretimin sürmesi için mutlaka... İş gücü, toprak ve para dediğimiz şeyler aslında üretim girdileri. Bu girdilerin arzının kesintisi bir biçimde sürdürülmesi gerek. Ama bunlar meta değil. Meta ne demek işte piyasada alıp satılmak üzere üretilen mallar. Insandan bahsediyoruz emek. Emek bir meta değil. İnsanın kendisi. Aslında emek gücü dediği şey. Örneğin Marx emek gücünü şöyle tanımlıyor. İnsanın sahip olduğu... Fiziksel ve zihinsel kapasitelerin toplamı. İnsanın sahip olduğu dönüştürücü güç aslına bakarsanız. İnsanı insan yapan şey, eyleme gücü. Dolayısıyla kapitalizmin işlemesi için bu emek gücünün bir meta, pazarda piyasada alınıp satılan bir meta haline dönüştürülmesi gerekiyor. Bu aslına bakarsanız neredeyse tanım gereği imkansız bir şey. Çünkü insanın kendi özelliklerinden insanı insan yapan temel özelliklerden bahsediyoruz. Marx da aynı şey söylüyor aslında. Marx diyor ki <gülüyor> kapitalizmin başlaması için ya da işte kapitalizmden söz edilmemiz için her şeyden önce iş gücünün bir meta haline dön dönüşmesi gerekir. Bu kapitalizmin yarattığı en önemli dönüşümlerden bir tanesi. İnsanın kendisi bir meta haline geliyor. Marx ben bu arada Marx'ı da severim her ne kadar üzerinde uzun uzun konuşabilsem de Marx da zaman zaman, çoğu zaman, her zaman neyse referans verdiğim düşünürlerden bir tanesidir. Çünkü benim tezim zaten Marx'la Polonya arasındakidir. Ne derler? Tamamlayıcı ilişki olduğunu iddia etmekten öte geçmiyorum. Evet. Körterizmin ortaya çıkması için İş gücünün, insanın sahip olduğu o eyleme gücünün bir değişiklik yaratma gücünü dönüştürücü gücün bir meta haline gelmesi lazım. Bunun için de insanın kendi emeğinden başka piyasaya arz edecek hiçbir elinde meta, mal olmaması gerekir. Yani aslında kendi varoluşumuzu sürdürmemiz için eğer elimizde başka bir, Mal yoksa piyasaya arz edecek. Kapitalizme ya da piyasaya bağımlıyız. Aksiyelde gelir elde edemeyiz. Gelir elde edemezsek tüketim yapamayız. Tüketim yapamazsam fayda elde edemeyiz. Değil mi? Sonuçta kapitalizmin ayırt edici özelliklerinden bir tanesi bu. Marx burada bırakıyor ama polayı <gülüyor> diyor ki iki tane daha temel meta olmayan meta. Bu meta Arapça bir sözcükmüş. İşte meta diye uzatmak lazımmış söylerken. Yani meta... <gülüyor> Demek daha kolay o yüzden kusuruma bakmayın. İkinci meta, toprak. Toprak dediğiniz şey de aslında doğanın kendisi. Özellikle bugünlerde <gülüyor> çevremize baktığımız zaman ki İstanbul'da da var, herhalde daha çok Ankara'ya göre doğanın nasıl dönüştürüldüğünü, yok edildiğini, yapılaştığını, betonlaştığını <gülüyor> yakından görüyoruz. Aslında bu kapitalizmin tırnak içinde icat ettiği şeylerden bir tanesi. İktisatta toprak... Genel bir kategoridir, doğal kaynaklara gönderme yapan bir terimdir. Dolayısıyla aslında toprak dediğimiz zaman biz üretim sürecinde kullanılan her türlü doğal yerinden söz ediyoruz, hatta doğanın kendisinden söz ediyoruz. Dolayısıyla doğanın yani insanın varoluşunu sürdürdüğü yine Marx'ın deyimiyle insanın kendi inorganik bedeni olan doğayı da bir meta olarak piyasada alınıp satılan bir hale getirmek gerekir. Üç para. Para daha karışık. Para aslında bir değiş topuş aracıdır. Bir hesap birimidir. Iktisatçılar i̇şte anlatırlar vesaire. Paranın özellikle İngiliz daha doğrusu kapitalizmin gelişim tarihine baktığı zaman üretimin sürmesi için de para arzının bir şekilde kesintisiz bir biçimde sürdürülmesi ve bunun kontrol edilmesi gereklidir. Bunu sağlayacak organ da temel olarak Merkez Bankası'dır. Zaten altın standardının ortaya çıkmasını sağlayan yasa da Polonya'ya göre 1833 yanlış hatırlamıyorsam PİL. PİL'in bankacılık yasasıdır. Bu para diğer ikisi kadar olmasa da piyasanın kurumlaşmasının olmazsa olmaz koşuldur. Para bir bakımdan daha önemlidir. Yine Mars'a bir gönderme yapayım bugün sürekli Marx'tan gözüküyor. O da şu, Marx para için insanın yabancılaşmış kapasitesidir. Hatta şöyle bir laf eder, kapitalist bir toplumda insanlar birbirleriyle olan ilişkilerini cüzdanlarında taşırlar. Aslında insanlar arasındaki o doğrudan ilişkiler, metalar ve giderek para değiş tokuşu biçimine indirgenmiş. Bu da insanın kendi özelliklerinin kendi gücünün karşısına bir yabancı güç haline çıkması sonucunu vermiştir. Meşhur yabancılaşma teorisi. de bahsettiği de işte meta fetişizmi denen şey aslında insanların arasındaki ilişkiler sürekli metalar arasındaki ilişkileri dönüşmüştür. Polay'ın söylediği bu üç nokta. Bir, işgücü, insanın kendisi. iki toprak, doğanın kendisi. Üç, para. Meta haline dönüşmüştür ve bunun da sürdürülmesi için, bu kurumsal yapının sürdürülmesi için, öncelikle gerekli olan bir koşul, daha doğrusu bu üç metanın yaratılması sonucunda ortaya çıkan kurumlaşma biçimi aslında iktisadi alanla politik alanlar arasındaki ayrımdır. Liberalizmin yani geldik liberalizmin değil mi? Liberalizmin dayandığı temel doktrin tam da budur. Değil mi? Bir tarafta piyasanın alanı vardır. Bir tarafta Politik alan aslında bu Hegel'den gelen bir ayrım işte. Politik toplum, sivil toplum meselesi. Mars'ın da meşhur Yahudi sorunu üzerine başlıklı makalesinde vurguladığı noktalardan bir tanesi odur. O makalede yazılan başka görüşler o kadar da şey değil ama analitik olarak bu ekonomik politik alanlar önemli. Niye önemli? Çünkü piyasanın işlemesi için dışarıdan herhangi bir politik alanda bir müdahale gelmemesi gerekir. Yoksa piyasanın işleyişi bozulur. Politik alan sadece devleti içermiyor aslında. Genel olarak hani herhangi bir siyasi parti olabilir, bir sendika olabilir, sendikalaşma olabilir, işçi sınıf hareketi olabilir. Genel olarak piyasanın dışında gelişen ve piyasaya müdahale edebilme hatta onu durdurabilme yeteneğine sahip olan her türlü müdahalenin baştan engellenmesi gerekir. Yoksa piyasa işlemesiz. İktisat teorisinin aslında anlattığı esas olarak budur. Piyasayı kendi haline bırakırsanız, bir takım koşullar yerine geldiğinde her zaman en iyi sonucu verir. Adam Smith'in ünlü gelinmez el ilkesinin işte, iktisat teorisindeki karşılığı budur. Adam Smith deyince Betim Hoca biraz kötü kötü bakıyor ama belki tartışırız sonra. Temel olarak iktisadın derdi bu. Dışarıdan müdahale olmasa her şey sorunsuz bir biçimde işler. Yani başka bütün olası toplumsal organizasyon biçimlerine göre piyasa çok daha iyi bir sonuç verir. Sadece tek tek kişiler açısından değil, fayda maksimizasyonu açısından, genel olarak istikrarlı bir toplumsal düzenin sağlanması açısından da piyasa gereklidir, elzemdir. Liberalizmin temel iddiası aslında bu. Neoliberalizmin temel iddiası ne? Bu. Aynı şey. Liberalizm ile neoliberalizm arasında ne fark var? Asrına bakarsanız hiçbir fark yok. Sadece tarihsel olarak bir fark var. Bu arada neoliberalizm sözcüğü 1920'lerden beri kullanılan bir sözcük. Ama bugünlerde neoliberalizm derken bizim kastettiğimiz daha çok işte 1970'lerden itibaren 80'lerden bu yana hayatımızı dönüştüren, hayatımızı cehenneme çeviren temel düzenleme biçiminden söz ediyoruz. Genel olarak. Ama Eski liberalizmle ya da klasik liberalizm ile neoliberalizm arasındaki fark bakış açısına ilişkin bir fark değil. Daha çok yöntemlere ilişkin bir fark. Ona birazdan geleceğim. Birazdan ne kadar sürecek bilmiyorum ama geleceğim. Piyasanın kurumlaşması dolayısıyla ekonomik ve politik alanların birbirinden ayrışması ve politik alandan ekonomik alana yani kendi kendine işleyen piyasanın alanına herhangi bir müdahale olmamasına bağlıdır. Bu gerçekleşir mi? Hayır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Zaten Polay'ın söylediği tam da budur. Faşizm esas olarak Avrupa'da 1930'larda tam da bu yüzden ortaya çıkmıştır. Hiçbir zaman piyasanın alanına piyasa dışından gelen müdahalelere karşı yalıtık hale getiremezsiniz. Çünkü insandan bahsediyorsun. Bu da insan doğasına ilişkin temel varsa piyasa alanı içerisinde insan homo ekonomikus gibi kendi çıkarını gözetecek şekilde davranabilir ya da davranmak zorunda kalabilir. Ama piyasa dışında insan sosyal bir varlıktır. Aristoteles'in dediği gibi bir politik hayvandır. Polise ait, sosyal, topluluğa ait bir varlıktır. Evet. Kendi hayatını anlamlı kılan şey Aristoteles etkine bakınca görürsünüz. Aslında polisin kendisidir. İnsan için iyi olan aslında topluluk için iyi olandan geçer. İkili bir varoluş biçimimiz var. Başka de işte kapitalizm içerisinde bir. Piyasa içerisinde kendinizi bir birey olarak görüyoruz. Kendi çıkarını düşünen, diğer insanlarla bağları olmayan ya da sadece çıkar güdüsüyle bir araya getirilen. iki sosyal alana baktığımız zaman piyasanın dışında toplumun geri kalanında aslında biz insanız. Diğer insanlarla ilişkilerimiz, ilişkilerimiz var, ailelerimiz var, belirli bir toplumsal bir cinayediz, bir topluluğun parçasıyız. Dolayısıyla bu iki varoluş biçimi aslında bir tür ne diyeyim şizofrenik bir varoluşal açmış. Şey. Yani bir taraftan kendimizi insan, sosyal bir varlık olarak görüyoruz. Ama piyasa içine girdiğimiz zaman bu bağlarımızı sürekli göz ardı edip tümüyle çıkar odaklı davranmak zorundayız. İktisat teorisinin o genel denge teorisinin temel argümanlarından bir tanesi de odur. Eğer bireylerin fayda fonksiyonları tırnak içinde birbirine bağımlıysa o işte en iyi kaynak dağılımı ortaya çıkmaz. Ama insan sosyal varlıksa ister istemez fayda fonksiyonları birbirinden bağımsız değildir. Değil mi? Dolayısıyla kapitalizmin temel fay hattı tam da budur. İnsanın Hama ekonomik olma özelliğiyle sosyal varlık olma özelliği sürekli çatışma halindedir. Hatta bu giderek kendimizi işte insanlıktan çıkmış görmemize yol açan bir süreçtir ve politik olarak eninde sonunda bu istikrarsızlık yaratan bir şeydir. Bu 1930'larda böyle olmuştur. 1980'lerden sonra bir günlerde gene böyle olacak, oldu, oluyor. Tabi liberalizme tarihsel olarak baktığınızda liberalizmin gelişmesiyle insan hakları düşüncesinin gelişmesi birbirine paralellik gösterir. Genel olarak liberallerin vurguladığı noktalardan bir tanesi budur ve doğrudur. Liberalizmin gelişmesi aynı zamanda özellikle Avrupa'da en azından demokrasinin gelişimiyle de paralellik gösterir. Bu da az buçuk doğrudur. Az buçuk doğrudur. Dolayısıyla aslında insan haklarının korunması bakımından liberalizmin en iyi sistem olduğunu ve tabi bunun savunduğu kapitalizmin de en iyi sosyal ve ekonomik organizasyon biçimi olduğu sonucu ortaya çıkabilir. Liberalizmin vurguladığı temel nokta bu. Neo liberaller ne diyor? Aynı şey söylüyor. Bu doğru mu tarihsel olarak bakarsanız evet doğru. Aristoteles'ten <gülüyor> bahsettik. İşte Aristoteles'in etiği tümüyle polis site devletini oluşturan topluluk diyelim. Polise bağlıdır ve aslına bakarsanız sadece Aristoteles'te değil eski Yunan düşüncesinde, Çağ düşüncesinde giderek biraz genelleme yapayım. Kapitalizm öncesi bir de toplumsal. Biçimlerde, organizasyon biçimlerinde birey diye bir kategori yoktur. Bu biraz tuhaf. Çünkü kendimizi biz bugün her şeyden önce birey olarak görürüz, değil mi? Aslına bakarsanız söyleyeceğim şu, birey denen kategori kurulmuş ya da en azından icat edilmiş bir kategori. Kendi kendimizi insan türü olarak, birey olarak görmeye aslında kapitezmin icadıyla ya da gelişmesiyle başladı. Ha ne zaman bu tarih, tabii iktisatçılar, iktisat tarihçileri bunun ne zaman ortaya çıktığını, çıktığı konusunda anlaşmazlık içindeler. Kimileri diyor ki işte ta bunu İngiltere'de 12. yüzyıla kadar indirebilirsiniz. İşte bir başkası yok bu şeyleri Avrupa'da işte 15-16. yüzyıllarda itibaren başlamıştır. Ama genel olarak süreç işte bildiğimiz hikaye, keşifler var değil mi? Ondan sonra reformasyon, modern dilim, aydınlanma filan derken sonuçta kapitalizm, sanayi devrimi filan kapitalizm yeni bir yaşam biçimi insanlar için ortaya koymuş ve kapitalizmin en önemli icadı aslında birey dene kategori. Kapitalizmle birlikte biz kendimizi birey olarak görüyoruz. Bu nasıl bir şey? Aradaki fark nedir? Mesela Max Weber'in meşhur Protestan ahlakı ve kapitalizmin doğuşu diye kitap var biliyorsunuz. Orada Temel iddiası işte protestanlık kapitalizmin gelişimini sağlamıştır filan. Bu iddia bir yana ama onu kullandığı bir terim var. Disenchantment diyorlar İngilizce'de. Büyünün bozulması değil. <gülüyor> Aristoteles ya da eski Yunan toplumunda veya orta çağlarda insan kendisini bir birey olarak görmüyor. Bir bütünün bir parçası olarak görüyor. Bir polisin parçasıyız. Bir kozmosun parçasıyız. Ve bu kozmosun Gerisinde de daha doğrusu bu kozmosu kozmos haline getiren bir de logos var. Logos, bilmem felsefeciler şey yapar, akıl derler ama bu şey insan aklı anlamında değil. Var olan düzenin gerisindeki mantık anlamında. Bu logos herhangi bir şey olabilir, önemli değil. Mesela astroloji bize diyor ki insanların, herhalde öyle diyor İnsanların karakterleri efendim işte doğduklarındaki gezegen dizilişleri, gök cisimlerinin dizilişleri arasında bir bağ vardır. İlk bakışta aslında son derece anlamsız bir şey, değil mi? Evet. Ama bir açıdan da bakarsanız bu şu demeye de gelebilir. İnsan hayatını ya da insan karakterini düzenleyen ilkeyle gezegenlerin hareketini düzenleyen ilke aslında aynı ilke. Mesela Orta Çağlarda Çıplak, gözde astronomik gözlemler yapılırmış doğal olarak, teleskoptan önce, Galileo'dan önce en azından. Ve yedi gök cismi gözlenebilir nitelikteymiş. Şöyle bir argüman var. Neden yedi tane gök cismi var? Bunun yanıtı şu, insanın kafasında neden yedi delik varsa yedi gök cismi var. Aynı nedende. Logos dediğim biraz böyle bir şey. Yani aynı ilke hem toplumu hem Fizik dünyayı hem evreni hem bizim varoluşumuzu düzenleyen temel ilke. Bu Feng Shui olabilir, astroloji olabilir, başka logos olabilir filan falan. Önemli olan bu. Yani bu şu demek, Max Weber'in o büyü derken kastettiği biraz bu benim anladığım kadarıyla. Hepimiz böyle bir logosun yönettiği bir düzenin, anlamlı bir düzenin içerisindeki devinen varlıklarız. Dolayısıyla aslında bizim birey olup olmamız çok önemli değil. Bu Hegel'de de hani bir ölçüde bütünlük düşüncesi vardır ya, hepimiz bir bütünün parçasıyız. Daha da ötesi bizim hayatımızı anlamlı kılan şey o bütünün kendi anlamlılığı. Hani tek tek bütün parçalar bütünün, parçaların toplam bütün müdür yoksa bütün daha farklı bir şey midir? sorusu vardır ya meşhur. Bu, bunun ötesinde bir şey, yani asr olan bütünün kendisidir, parçaları anlamlı kılan da o bütünün içerisinde yer alma özelliğidir. Dolayısıyla asrına bakarsınız kapitalizmin ortaya çıkışına kadar, bireyin icadına kadar böyle bir hiyerarşik olarak tanımlanan tabii bir düzen ve gerisindeki bir logos geçerli. İşte Max Weber'in büyüğünün bozulması dediği şey bunun rasyonel davranış yoluyla, ortadan kalkması, o büyünün bozulması. Artık biz kendimizi evrenin deyim yerindeyse merkezinde görüyoruz. Çünkü hepimiz bir birey hepimiz birbirimizden farklıyız. Bu dünyadaki en önemli kişi doğal olarak benim. Ve aynı şey sizler için de geçerlidir. Kendisine böyle bakmayan insanı artık zaten herhalde iyi gözle bakmıyoruz değil mi? Bu şu demek, aynı zamanda çevremizdeki her şey diğer insanlar da dahil olmak üzere bizim kendi çıkarlarımızı gerçekleştirmek için ya da kendi tatminimizi sağlamak için kullanacağımız varlıklar haline gelir. Ha bu o Logos düşüncesinden öbür tarafa geçiş çok kolay bir geçiş değil. İşte o insanlık tarihindeki o modern bilimin özellikle o mekanik felsefenin, mekanikçi felsefenin gelişmesi bu dönüşüme orta, ortaya çıkaran da bir şey. Bunun en paradigmatik örneği de işte Newton'un Meşhur gezegenler mekaniği. Parçalar var, atomlar. Bu atom tenis topu da olabilir, gezegen de olabilir, insan da olabilir. Bu atomlar arasındaki mekanik ilişkilerin oluşturduğu bir mekanik düzenden bahsediyoruz. Adam Smith'in, iktisadın kurucu babası. Adam Smith'in en büyük dertlerinden bir tanesi bu işte. Astronomi tarihi kitabında söylediği şey. Acaba da o düzeni sağlayan çekim ilkesinin karşılığı İnsan dünyasındaki toplumdaki karşılığı nedir meselesi tartışırız hocam ve bu şu demek yani parçalar var atomlar var atomcu korpus düşüneceğiz atomlar arasındaki mekanik ilişkiler düzen tasarımı artık o Galileo ile birlikte attı işte Kopernik, Kepler Galileo Huygens Newton filan derken, o modern bilim hepimizi aslında bu mekanikçi düşünce içine itmiş durumda. Hatta Leibniz örneğin, bir ara İngiltere'ye gidiyor işte, Newton'la kavga ediyorlar Newton'a Newton'un en büyük eleştiri şu, Leibniz'in. Diyor ki Newton'a, senin sistemin yeterince mekanik değil, hatta Tanrı böyle kötü bir saat yapımcısı gibi ara ara sisteme müdahale edip onu yeniden kurmak zorunda. Bu ne biçim bir sistem? Diyor. Böyle bir eleştiri var. Leibniz'in işte kendi düşüncesinde çok daha işte o önceden kurulmuş uyum felsefesi vesaire yoluyla son derece mekanik bir şey var. Sistem var. Ama buradaki önemli olan nokta o atom, atomcu düşüncenin gelişimi. İşte o büyünün bozulması biraz onu gösteriyor. Bu şu demek benim algıladığım anlamda. Birey denen kategori de aslında kapitezmle birlikte icat olmuştur. Kurulan bir kategoridir. Ha, bu insan birey demek değil mi? Evet insanlar bireydir. Belki insan doğası gereği de bir bireydir. Ama insan aynı anda hem bir bireydir hem de toplumsal Ha Bu ikisi çelişik değil midir? Evet çelişkilidir. Kendi bireyliğimizi bile aslında toplumsal bir bütün içerisinde bir ortam içerisinde gerçekleştirmek zorundayız. Aslında kimlik dediğimiz şeyin kendisi de toplumsal bir üründür, değil mi? Kimi zaman toplumla etkileşim içerisindeyiz, kimi zaman karşı çıkarız, kimi zaman uyum içerisindeyiz. Toplumdan devralınan özellikler, kurumlar, gelenekler, alışkanlıklar bizi de yönlendirir. Dolayısıyla bizim kendi kimliğimiz bile aslında sosyal bir üründür. Dolayısıyla bu iş. İnsan sadece birey midir yoksa toplumsal varlık mıdır? Ötesinde bir sorun. Ama liberalizme vurguladığı insan her şeyden önce en önemlisi bir bireydir. Geri kalan o kadar da önemli değildir. Ha, bu ikinci nokta. Bir, ekonomik politik alanlar arasındaki ayrım ve bunun getirdiği düzen kavrayışı. iki atomculuk bireyin keşfi. Üç çok ilginç bir biçimde kapitalizmle birlikte aslında toplumun keşfinden de söz etmek mümkündür. Toplumun keşfi ilk başta dedik ki insan toplumsal varlıktır ama aslında belki burada biraz dikkatli olmak lazım. Ferdinand Tönnies'in bu sosyolojinin işte önemli figürlerinden meşhur cemaat-cemiyet ayrımı vardır. İşte cemaat daha Yunan polisi gibi kapalı bir topluluk. Kendi içerisinde yüz yüze ilişkilerle tanımlanan dışarıya karşı kapalı, hiyerarşik ilişkiler var vesaire. Cemiyetse tam tersine gelişmiş ve karmaşık bir iş bölümüyle nitelenen bir şey. Hatta Tony's'in kendisi kitabında cemiyetin temel özelliğinin <gülüyor> aslında iş gücünün bir meta olarak görülmesi ve değerlendirilmesi olduğunu da söyler. Marx'tan aldığı şeydir bu ve tam olarak Söylediği de budur. Dolayısıyla aslında cemiyet derken daha çok o mekanik anlamdaki ilişkilerle nitelenen karmaşık bir iş bölümünün egemen olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Yani bir tarafta organik tırnak içinde diyebileceğimiz bir düzen kavrayışı söz konusuyken önceden şimdilerde artık daha mekanik ilişkiler atomlar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkardığı bir mekanik düzen kavrayışından söylüyor. Toplumun keşfi derken kastettiğimiz budur. Bu niye önemli? Şu bakımdan önemli. Biz artık kendi varoluşumuz için başka insanlara iş bölümü yoluyla gerek duyduğumuza ya da onlara bağımlı olduğumuzun farkına varıyoruz. Sosyolojinin toplum bilim neden bu kadar geç geliştiğini anlatan şeylerden bir tanesi yok. Yani 19. yüzyılın sonunda bilim tırnak içinde olarak ortaya çıkan bir şeydir. Sosyal bilimlerin gelişimi son derece geçtir. Bildiğiniz gibi en erken gelişen iktisattır. Değil mi? Tarihi tabii kenara bırakıyoruz. Tarihi sosyal bilim midir, değil midir mesela. Ama sosyolojide onun ardından gelir. Bunun da temel nedeni işte toplumun temel yapısının birey olmasıdır. ile toplum arasındaki ilişkileri inceleyen alanda sosyalizmdir. Bu da karakterizmin ürünüdür. Liberalizm bu bakımdan yanlış değildir. Yani liberalizm bir bireyin varoluşunu özgürlüğüne gönderme yapar. İki toplumun önemli olduğunu, bireyin yaşamında toplumun en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu söyler ve insan haklarının korunması bakımından özellikle toplumsal sözleşme teorisinin gelişmesinin ardından işte Hobbes'tan başlayan bir süreç insanın her şeyden önce özgürlüğünün, birey özgürlüğünün ve birey haklarının önemli olduğunu vurgulayan bir şeydir. Doğru. Bütün bunlar doğru. Yani iktisat da aslına bakarsanız gene iktisada dönersek, ister meslekten iktisatçı olunca mesleki deformasyon oluyor değil mi? Yani her durumda iktisata dönmek zorundayız. İlk o genel denge teorisi işte kaynaklar en iyi şekilde dağılır, her şey en iyisi olur, görmezler, her zaman etkilidir filan teorisi aslında o. Siyaset felsefesindeki toplumsal sözleşme teorisinin bir başka ifadesidir. <gülüyor> i̇şte hopsa başlayan süreç insanlar kendi çıkarları peşinde koşarlarsa niye kavga, anarşi çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Slocum i̇şte verdiği şey haklar, özgürlükler. Ondan sonra Adam Smith de diyor ki, işte çıkar aslında. Toplumsal çimentomuz ya da o çekim ilkesinin yıkının çıkar gidüsüdür. Herkes kendi çıkarına göre davrandığında sonuçta herkesi mutlu kılacak sosyal ve iktisadi bir düzen, istikrarlı bir düzen ortaya çıkar. Bu en azından benim inandığım bu. İnsan hakları görüşü konusunda hani benim düşüncem daha çok şeyin Yohanna Hoca'nın, Yohanna Kucuraydi'nin görüşleri. İnsan hakları dediğimiz zaman aslında birey haklarından ya da özgürlüklerinin ötesinde kişi haklarından söz ediyoruz. İnsanı insan yapan şey, yani bir felsefi antropoloji var bunun gerisinde, olmak zorunda. İnsan haklarından söz edebilmemiz için her şeyden önce insanı tanımlayan özelliklerin ya da ayırt edici özelliklerin ne olduğunu bir şekilde ortaya koyduğumuz lazım. Burası işte işin en çetrefilli kısmı. Hocaya göre insan hakları sorunu bir bilgi sorudur. Dolayısıyla bu etik anlayışından yola çıkarak bunu geliştirebilirsiniz filan. Ben o kadar iddialı değilim doğal olarak. Hani benim söyleyeceğim çok fazla şey yok ama başlangıç noktası sanırım şu olmalı. İnsan olanaklarına dayanan bir insan hakları tasarımı ya da anlayışı gerek. Ne demek bu? Şu demek. Aristoteles'in işte etiğinde gene şey var. Herkesin Hayattaki varlık nedeni aslında kendi kendisini gerçekleştirme meselesi. Kendi kendisini gerçekleştirme işte bizim sahip olduğumuz olanakların ya da potansiyellerin geliştirmesine, gerçekleştirmesi de. Yani bu aslında Aristoteles'te sadece insanlara ait bir özellik değil. Bütün varlıklar için aynı şey gerekli. O meşhur işte, potansiyel ve gerçekleşme arasındaki fark. İşte küçük bir meşe palamudunun Günün birinde büyük bir meşe ağacına dönme potansiyeli var. Bütün meşe palamutlarında var bu potansiyel. Ama bu bütün meşe palamutlarının bir gün meşe ağacına dönüşeceği anlamına gelmiyor. Bu şu demek. İnsan hakları bakımından biraz da tabi ister şey yapıyorum. Basitleştiriyor, basitleştiriyorum. Ne derler? İndirgemeci bir şekilde anlatıyorum. Hepimizde insan olma potansiyeli var. <gülüyor> Doğa dediğiniz şey budur, değil mi? Öz, insanın özü. İnsanın özü, insanın sahip olduğu gelişme potansiyellerine dayanarak tanımlanmış. Şey. Dolayısıyla her zaman gelişmeye açık. Bu kendi kendini gerçekleştirme dediğimiz şey de işte insanın olanaklarını bir şekilde gerçekleştirmesi. Bunu sağlamak, hepimizin amacı bu. Hepimizde bu potansiyel var, farklı farklı noktalarda. Hatta giderek bunu şöyle anlatmak da belki mümkün. Hepimiz kendi kendimizi yapıyoruz. Deyim yerindeyse. Kendi kendimizin heykel heykeltıraşıyız. Hatta. Bu tabi biraz daha varoluşçu tarafa doğru gidiyor. Onun da farkındayım. Ama bu biraz şey hani varoluşçular da vardır ya hepimiz dünyaya fırlatılıp atıldık. Dolayısıyla kendi kendimizi yapmak zorundayız. Özgür olmak bizim kaderimiz filan falan. Bu aynı mantık. Marx'ta da var. Marx'ın o ünlü Türsel varlık dediği şey tam olarak bu. İnsanın türsel varlık olması işte iki özelliğe sahip olması demek. Bir birey olması, iki toplumsal bir varlık olması ve sahip olduğu potansiyelleri gerçekleştirmeye yönelmesi. Aslında Mars'ın o üretim dediği şey tam olarak bu. Üretim ya da emek süreci dediği şey. Yani emek süreci aslında insanın kendi potansiyellerini gerçekleştirme mücadelesinden başka bir şey değil. Bu mücadele içerisinde biz doğayla sürekli etkileşim haline gidiyoruz ve bu etkileşim ister istemez sosyal bir ortam içerisinde gerçekleşmek zorunda. Yani sosyal bir ortamda doğayla etkileşim içindeyiz veya doğal bir ortamda diğer insanlarla etkileşmek durumundayız. İkisi aynı şey aslında. İşte Mars'ın o üretim ilişkileri dediği şey aslında bir ölçüde bu. O tartışmaya girmek istemiyorum. Ama sorun şu, hani Marx'ın o nesneleştirme dediği şey. Yani hepimiz aslında kendi özümüzü dış dünyaya bir şekilde yansıtıyoruz ve kendi yarattıklarımızda kendimizi tanıyoruz. Kendimizi algılıyoruz. Bu Hegel'den gelen bir şey aslında. Ya da işte Alman ekspresivist geleneği denen şey. Aslında hepimiz birer sanatçıyız. Ama yaptığımız şey biziz. Kendimiz. Bu tümüyle işte Marksın kafasındaki bir de böyle bir şey. Eğer insan haklarından söz edeceksek, insanların kendi olanaklarını serbestçe, özgürce gerçekleştirebileceği koşulların yaratılmasının gerekli olduğundan söz ediyoruz aslında. Yani bu böyle biraz çok soyut gibi görünüyor ama aslında değil. Yani serbestçe kendi kendimizi gerçekleştirmemizi sağlayan koşullar aslında toplumsal <gülüyor> özgürlük dediği şey hocam. Böyle bir özgür içerisinde herkes istediği şeyi gerçekleştirebilir. Hani Mars'ın komünizm şeyi vardır ya, sabah işte balık tutarsınız, öğleden sonra senfoni yazarsınız, akşam operaya gidersiniz falan. Böyle bir toplum. Yani bu şey demek değil, ancak komünizmde insan gerçekleşir demek değil. Sadece örnek atsın. Dolayısıyla insanların olanaklarını, Geliştirecek koşulları yaratmak ve insanın değerini yani sahip olduğu olanakları tek tek insanlarda da korumak, insan hakları düşüncesinin temelinde yer almak zorundadır. Kapitalizm'e de bunun ilgisi var. Kapitalizm öteki toplumsal sistemlere baktığınızda aslına bakarsanız insan olanaklarının geliştirilmesi bakımından en iyi koşulları sağlayan sistem tarihsel olur. Çünkü hani sonuçta eski... Aptez öncesi toplumlarda genel olarak o hiyerarşik yapı yüzünden herkese açık olan şeyler değildir. demek değil mi? insanlar çalışıyorlar mesela. Sürekli çalışırsanız kendi olanaklarınızı gerçekleştirmeniz çok da kolay değildir. Ancak işte aristokrasiye mensupsanız ya da işte ne derler, rahipler sınıfındaysanız onda da üst düzey yine aristokrasiden gelen bir kesimseniz böyle olanakları gerçekleştirebilirsiniz. Aslında kapitalizmin mesela getirdiği en önemli, yeniliklerden bir tanesi genel eğitim. Yani İngiltere'de bile 20. yüzyılın başında başlayan bir şey. Daha önceleri insanların, herkesin doğal olarak doğuştan eğitim hakkına sahip olduğu düşüncesi yok. Şey. Kapitalizm bu bakımdan demokratik bir tarafı da var. Yani sonuçta ha, işlevsel tabii doğal olarak. Değil mi? Ne işe yarayacağı hiç belli olmaz. Hani köylü de sonuçta çıkıp işte profesör olabilir, bir şey yarayabilir. Değil mi? Atıyor. Böyle bir tarafı da var ama genel olarak baktığınızda kapitalizmin şöyle değil. ben hani aydınlanma düşüncesine yatkın bir insanım. Dolayısıyla o ilerleme, gelişme, tekamül hikayesi benim için bir anlam taşıyor hala. Hani Türkiye'de ya da dünyada savunan insanlar azınlıktalar ama Dolayısıyla genel olarak baktığınızda kapitalizmin insanlık açısı, insanlığın gelişmesi bakımından etik anlamda ileri doğru bir adım olduğunu söylemek mümkün. Ha bu yeterli mi? Hayır değildir. Çünkü piyasada girdiğiniz zaman sizin yaptığınız işin temel olarak piyasa değeri önemlidir. Sizin çok iyi bir işte, müzik yeteneğiniz olabilir. Hatta bunu da eğitimle <gülüyor> almış olabilirsiniz ama piyasada iş bulamazsanız sonuçta başka işler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sahip olduğunuz yeteneklerin, eğilimlerin hiçbir anlamı yoktur. Size para kazandırmadığınız bir Onları ancak boş zamanınızda gerçekleştirebilirsiniz değil mi? Çalışmayla boş zaman arasındaki ayrım o iktisatçıların çok sevdiği ayrımda aslına bakarsanız tam da kalitezmin gelişimiyle birlikte kurumlaşan bir ayrım. Daha önceleri insan toplumlarında böyle bir ayrım yok. İnsanların işte şu saatte çalışıyorum, bu saatte oturuyorum, boşum diye bir şey yok. Ne zaman ki fabrika sistemi icat oldu, bizler işte 9-5, 8-5 her neyse başladık çalışmaya. Bizim için tanımlanan bir boş zaman oldu. O boş zaman içerisinde biz liste yapabiliriz. Senfoni yazabilirsiniz. Gördüğün. Ama yazdığınız senfoni sizin için ekonomik bir değer taşımıyorsa bunun sistem açısından bir anlamı yoktur. Şimdi böyle bir toplum içerisinde insanların kendi kendilerini gerçekleştirme olanakları'nı yaratmak çok da kolay değil. Evet kapitalizm ileri doğru atılmış bir adımdır ama yeterli değildir. Marx'ın vurguladığı noktalardan bir tanesi de bence o. Yani sosyalizmin temel amacı da zaten tam olarak bu liberalizmle birlikte başlayan ileri doğru yürüyüşün tamamlanması çünkü liberalizm, en azından 19200'den sonunda kendi ideallerine ihanet etmiş bir sistemdir Aynı zamanda düşünce sistemidir. Ve 1930'lardaki Polanyo'nun dediğine geri dönersek temel olarak sıkıntısı tam da buradadır. Yani insan haklarının gelişimi bakımından, hak ve özgürlükleri bakımından köftelizm tarihsel olarak geçmiş, organizasyon biçimlerine göre daha ileri atılmış bir adımdır. Ama Geleceğe yönelik olarak baktığınızda yetersiz bir adımdır. Bu adımın devam ettirilmesi gerekir. Burada da bırakabilirim. Devam, da devam edeyim mi yoksa ara verip soru... Siz diyorsunuz, biz zevk edinmiyoruz. Bilmiyorum, herkese zevk, yani, de... zevk edin. Valla siz şifadına göre zevk edin Buyurun. <gülüyor> Hocam, biz e, doktorlar olarak bazen ekonomistlerle anlaşamıyoruz. Ben bir yarım kalıp bir örnek vereceğim, fazla uzatmayacağım. Ben halk sağlığı bir halk sağlığı kongresi yapıyorduk 1980 yılında. Çok önemli bir ekonomi profesörü hocamız geldi. Konumuz da yaşlılıkta sağlık sorunları, teriyatik sorunları. Adam söz aldı ve bize eleştirdi. Dedi ki de zaten toplumun kaynakları çok kısıtlı kısıtlı kaynak böyle. Nasıl olur da üretken iş gücünü harcamazsınız da yaşlıları harcarsınız diye bir eleştiri yaptı. O zaman ben anladım ki yani bu liberal şeyler biraz bize uymuyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani burada siz ııı <gülüyor> e, birden soru kısmına geçtiniz. Evet, Devam ediyoruz soruyu. Yok yok şey, şey değil aslında tam evet. yerinde yani soru. Soruyu... Evet. Soru çok yerinde ama hani... zamanı doğru mu anlamında sordunuz? Evet. <gülüyor> o zaman şöyle yapayım, sizin sorunuza yanıt vereyim. Aslında sizin sorunuzun yanıtı şey açık. İktisatlarımızın evet. herkese hocamız. Evet. Yani o biraz dünyaya öyle bakmak üzere eğitildiği için öyle söylüyorum. Yani iktisadın temel değerli de o işte kaynaklar kıttır. Efendim insan ihtiyaçları, istekleri sonsuzdur. Dolayısıyla biz kaynakları en iyi şekilde dağıtalım. E bazen de şey olur. Tamam yani. Şimdi IMF'in uluslararası para parakorunun eski başkanlarından bir tanesi ünlü bir iktisatçı hanım. Adını unuttum. Neyse. Bir zamanlar Türkiye'ye yani çok da uzun olmayan bir sorunca yok yok eski. Uluslararası İktisat Çalışanlandı. Neyse. Ee, şöyle bir laf etmişti. Türkiye'de ücretler çok yüksek o yüzden işsizlik var. Evet. evet İktisali açıdan bakarsanız sizin teori bize bunu söylüyor değil mi? Ars talep meselesi var. Ee, fiyatın şey olması lazım. Ee, ücretler çok yüksekse doğal olarak şeyden bu ücretten daha çok arz olacak, arz etmek isteyen olacak ama talep olmayacak, işsizlik olacak. İşsizliği azaltmanın en iyi yolu budur. ücretleri düşürmek. E düşüreceğimiz ücret sonuçta asgari ücretten söz ediyoruz. Hani insanca bir yaşamı sağlayacak bir ücret söz konusu değil zaten. E o zaman da hani iktisadi analiz adına biz insan olduğumuzu her zaman unutuyoruz. Biraz da böyle yapmak zorundayız. Evet doğru. Kaynaklarımız kıt, onu bir şekilde şey yapmamız lazım. Ama hani kıt kaynakları daha çok işte Bilmem şimdi tıpta kozmetik tıp daha şey oldu değil mi örneğin? Hani halk sağlığıyla sadece hani bilmediğim için söylüyorum. Halk sağlığına ayıracağımız kaynakları kozmetik tıba ayırırsak piyasa açısından daha iyi bir şey yapmış oluruz aslında değil mi? Sonuçta iyi bir şey işte sağlık sektörü gelişir falan Ha bu iyi midir kötü müdür? İşte bu tür kararlar. Etik niteliği ağır basan kararlardır ve iktisatçılar böyle şeylerle ilgilenmez. Bizim dışımızda gelişenmiş. O yüzden diyorum hani ben iyi bir iktisatçı değilim. İşte benim ara ara böyle tuhaf sorularla kafam şey oluyor, karışıyor. Nasıl yapalım? Yani konuşma bitti mi? Soruları geçsenler mi? O zaman... Ben devam edeceğim şimdi. O zaman soruları sonra alalım. Ne ölü Temel özellik şu. Aslında liberalizmin dediğim gibi eski liberalden çok çok da bir fark yok aynı şeyleri söylüyor. Yani ne söyleyip piyasanın önüne açalım bekliyorum ki ben de sorayım bunlara. Piyasanın önüne açalım? Piyasanın önüne ne yapacağız işte? Piyasaya giriş çıkışları serbest bırakacağız. rekabet iyi şeydir. Özel sektör her zaman kamuya göre daha etkilidir. O zaman yapmamız gereken devlet bütün alanlardan çıkacak ve onun yerine işte. Özel sektör geçecek şey. Leolive'ler dönemde aslında özellikle 3 alanda piyasanın ne diyeyim saldırısı söz konusu. Bir tanesi eğitim. Ki eğitim daha önceleri en azından 60'lara kadar bir kamu malı olarak görünen ve devletin sağlaması gerektiği düşünülen bir alan. Ama şimdilerde bakıyorsunuz Şey, Özel bir mal haline gelmiş. İki, sağlık. Bunu sizler en çok yaşıyorsunuz muhtemelen hayatınızda. Üç, güvenlik. Şöyle düşünün, mesela güvenlik hala şeydir, devletin sağladığı, sağlaması gereken düşünülen bir şeydir. Şöyle bir tasarım, çok mu kötü? Bir gün, günün birinde işte bu özel savunma şirketleri var değil mi? Paralı ordular vesaire. Devletler savunma ihtiyaçları için ihale atsa, bu özel şirketlerde girse, bir yıldır <gülüyor> örneğin, bu özel ordulardan bir tanesi bizi korusak. Şimdilerde bize hani çok anlaşılır bir şey gelmiyor ama değil mi? Bu daha iyi değil mi? Mesela bütün şeyleri silah alımına yöneltmek yerine böyle bir şey yapsak <gülüyor> kaynakları daha etkin kullanmaz mıyız? Değil mi? Hocam ordu beslemeyeceğiz. Onun yerine işte parasıyla ordu tutacağız kiralık ordu. Bunu sallayacak şirketler var. Yine beslemişiz. Daha, daha ilimli işliyordu. Bürokrasiden kurtulmuyor. Evet. Yapabilir miyim bu noktaya? Öyle. Belediyeler 8-10 yıl evvel çöpçüler vardı. Şimdi 8-10 yıldır özelleştirdiler. Ne grev oluyor, ne çöp yunları oluyor falan. Değil falan. mi? Onun gibi bir şey var. Aynen ya. öyle. Yani taşeron sistemi yapıyorsunuz Aa, aslında. Evet. Taşeron'a karşı geliyor <gülüyor> yani. Karşı mı geliyor? Niye? Piyasa <gülüyor> için iyi bir şey değil mi? Sağlıklı taşeronlaştı. Aynen öyle. Yani söylemeye çalıştığım şu aslında Bundan işte 40 yıl önce, 30 yıl önce, 50 yıl önce her neyse insanlara çok tuhaf gelen şeyler şu anda çok normal geliyor değil mi? Sağlık az artık bir özel mal. Kamunun artık bu işi çok iyi beceremediği, onun yerine işte özel sektöre açılması gerektiği, giderek daha yüksek sesle dile getirilen şeylerden bir tanesi değil mi? Dolayısıyla neoliberalizmin böyle bir tarafı var. İşte özel güvenlik şirketleri var şu anda hani ülke içinde. Değil mi? Eskiden böyle bir şey düşünülmez, Bekçiler vardı. Ne güzel filan. Şimdilerde şey var. Bu şu demek. Aslında buna en iyi açıklayan terimlerden bir tanesi. Marks'ın, gene Marks. Kapitalin, kapitalde değil. Sermayenin boyunduruğu dediği şey. Yani sermayenin Marks'a ile iki tür boyunduruğu var. Bir tanesi formal boyunduruk. işte, ücretli emeğin olduğu dönem biraz formal bir boyunduruk. İkincisi, gerçek boyundurup. Gerçek boyundurup şu demek, kapitalizm ya da piyasa, insan varoluşunun hemen hemen her alanına nüfuz etmiştir. Eğitim, sağlık, savunma, doğanın metalaşması, mesela gentrification denen süreç, soylulaştırma bu şeyler İstanbul'da daha çoktur ama bütün Türkiye'de olan şey işte, yoksul mahallelerin kentsel dönüşüme tabi tutulup oradaki yüzyıllardır hatta belki yaşayan insanların kendi yerlerinden, yurtlarından sökülüp atılması ve bunların metalaşması. Gentrification aslında 80'lerden bir yerine icat edilen bir şey. Kentsel dönüşüm meselesi. Prekarya diye bir tanım var şimdilerde. İşte güvencesizlik demek. Taşaran işçiler bunun bir örneği. Sadece taşanan işçiler değil, hepimiz için aynı şey geçerli aslında bakarsınız değil mi? Birbirine de kapı önüne konup, her türlü ekonomik destekten mahrum kalabiliriz. Dolayısıyla aslında bu neoliberalizmin yaptığı şey o 19. yüzyılda başlayan sürecin çok daha saldırgan bir biçimde hayatın bütün alanlarını ele geçirecek biçimde davranmaya başlaması. Ha bu birden bire olmadı. Niye oldu? Aslına bakarsın neoliberal dönemden önce liberalizm, 19. yüzyıl, klasik liberalizmi her ne kadar devlet karşıtı görünse de böyle bir sistemin yani kapitalizmin yerleştirilmesi, kurumsal yapısının ortaya çıkarılması için devlet gücü şart. Güç şart. Çünkü insanları sosyal varlıklardan homo ekonomikusa dönüştürmek için iki tane şey lazım. İkisi de aynı şey çıkıyor sonuçta. Bir tanesi eğitim, eğitim istendik davranışın kazandırılmasıymış eğitimciler öyle de. eskiden bilmiyormuşum ne diyorlar. İki güç. Her ne kadar hani postmodern düşüncelere çok yatkın olmasan da Foucault'un söylediği şey burada çok önemli. Yani genel eğitim aslında insanları özellikle sorun çıkarma potansiyeli olan insanları, gençleri bir ölçüde Tırnak içinde topluma yararlı, sisteme yararlı bireyler haline getirmenin yolu. Ve bunun gerisinde aslında bir güç var. Yani eğitim, sınıf dediğin şeyle, de, guidance'ın değişiyle bir güç alana güç kabı, güç sürekli olarak yeniden haber <gülüyor> Hani bir hoca var, işte benim gibi, ondan sonra karşısında insanlar var, hoca burada hakikat, bütün hikmetleri yumurtluyor filan. İnsanları da eğitiyorlar, öğrenmiyorlar, rahatlıyorlar, bir işe yeriyorlar, meslek sahibi oluyorlar filan filan. Bu işin gerisinde ama güç var. Ben Bentham'ın Kitaplarından bir tanesi adı Panopticon. Panopticon bir cezaev modeli, hapishane modeli. Ve derler ki işte Amerikan hapishane sisteminin temelinde aslında üç aşağı beş kalı bu modeller. Bunun temelinde de işte gözetim var. Ortada bir kule var. Gardiyanların olduğu çaka çevre şeyler var, hücreler var. Dolayısıyla Mahkumlar sürekli olarak şey, gözetim altında tutuluyor. Yani ve der ki işte hapishane, fabrika sistemi, kışla, okul ve hatta akıl hastaneleri. Belki hastanenin kendisi. Hep bu sistem üzerine dayanmış, bu ilke üzerine dayanmış. Yani söylemeye çalıştığım şu, kapitalizm kendisinin yaşaması için gerekli insan, birey ne derseniz tipini yaratmak zorunda bunun içinde güç lazım. Ve bu güç de genel olarak toplumda var. Şey, devlet de var. Yani kapitalizmin kurumlaşması devletin müdahalesi olmadan olmaz. 19. böyleydi. Bugün daha çok böyle. Ha! Neyolü e <gülüyor> ve olarak baktığınızda Aynen. şöyle bir şey 1900 40'lardan, 48'den diyelim, 60'ların sonra 70'lere kadar aşağı yukarı Bretton Woods sisteminin çöküşüne kadar Keynesçi işte, talep yönetim politikaları var ve genel olarak devletin giderek artan bir şey var, müdahalesi var. Ve işte 1970'lerde Bretton Woods sisteminin yaşadığı sorunlar, finansallaşma sürecinin gelişmesi ve hatta teknolojik gelişmeler sayesinde işte IT komosyon teknolojilerin gelişmesi, bilgisayar devrimi vesaire sayesinde artık giderek küresel bir dünyadan söz etmeye başlıyoruz, değil mi? Bu tam da işte şeyin Keynesçi yaklaşımların krize girdiği bir dönem. Artık sermaye birikimi yavaşlamış durumda. İşte 70'ler, 73 petrol krizi, 79 yine okay, petrol fiyatının artması falan derken bir servay dedikimde yavaşlama var ve 1980'lerden itibaren işte neoliberal saldırı diyeceğim Yeniden başladı? İlk başladığı yerlerden bir tanesi biliyorsunuz Şili, değil mi? 1970'li 1980'li. Hollanda, Ali Evet. İki o biraz mecburiyetten galiba kaynaklar. İki şey İngiltere, Bayan Thatcher. Üç Amerika. Ronald Reagan, 4, Türkiye, Turgut özel, 12. Bunları aşağı artık neredeyse hepimiz biliyoruz. Bu şu demek, yani artık okey enerjiyen düzenleme tümüyle yerini özel sektörün, piyasanın yer aldığı bir düzenleme. Bunu yapmak 70'lerden itibaren daha da kolay çünkü aynı dönemde gerçekleşen teknolojik gelişmeler var. Öncelikle bu şeyler... İletişim teknolojisindeki gelişmeler. Sadece internetten söz etmiyorum. 97'lerde o e, ne o? Telefon unutsanız telefon çereninin e, Hı. hızlandırılmasını sağlayan kablo. -Oktik. Fiber optik. Fiber optik. Fiber optik teknolojisindeki gelişme. Daha sonra işte bilgisayarlaşma efendim şey. Bunun getirdiği sonuçlardan bir tanesi şu esnek üretim denen hikaye. Hani bir dönem 80'lerden sonra da 90'larında falan herkese alkışlıyor. Daha şey İstediğimiz kadar çalışacağız. Evden iş yapabiliriz, şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz. Ne güzel. Esnek üretimle birlikte gelen bir esnek istihdam var. Aslında güvencesizliğin giderek artması demek. Her an kapımda demek. Daha da önemlisi artık dünya gerçek anlamda küresel bir para ve finans piyasasına sahip demek. Yani dünyada bu iletişim teknolojisi de sayesinde giderek şey yapıyorsunuz. Çok daha günün her saatinde, her anında finansal işlemleri gerçekleştirme şansınız olur. Bununla birlikte gelişen işte türev ürünlerden her şey finansallaşmadan giderek artması dünyayı gerçekten bir küresel köy maşallah bu şey hale getirmiş durumda. Bu şu demek ortalıkta özellikle işte bu Bretton Woods sisteminin sonunlarına doğru ortaya çıkan o Euro-Dolarlar, Petro-Dolarlar falan çok fazla bir likitte var dolaşan. Büyük miktarda fonlar var, kısa vadeli ve orta vadeli. Bunlar sürekli olarak en yüksek getirinin sağlandığı yerlere gidiyorlar. Bugün geliyor, ondan sonra geri dönüyor, başka yere gidiyor falan. filan. fonlar dediğiniz şeyler hakikaten bunlar devasa nitelikte fonlar ve giderek artık bizim kendi hayatımızda kontrol eder hale geldiler. Yani kontrol eder belki şey ama etkiler hale geldiler. İşte sıcak para meselesini biliyoruz değil mi? Aslında Türkiye yaklaşık işte 2000'lerin, 2008'e kadar filan, hatta 90'ların sonunda itibaren bu sıcak paranın nimetlerinden yararlanan, dünya ekonomisinin genişleme devresinden yararlanan bir ülke konumunu aldı. işte inşaata yatırdık vesaire vesaire neyse. Bu tabi, şu demek aynı zamanda bu paranın ortalıkta dolaşması gittiği yerdeki bir takım kurumsal düzenlemeleri de gerekli olan şeyler. Yani gideceksiniz, işte serbestçe şey istediğiniz yapacaksınız, sonra dışarı çıkacaksınız parayı vesaire vesaire, sermaye kontrolünün olmaması gerekir. Çünkü keynesci politikaların temelinde bir her ülkenin kendi iktisat politikasını belirleme kapasitesine sahip olması var. İki bunun gerçekleşmesi için o sermaye kontrollerinin özellikle finansal sermaye denen sermaye akımlarının kısıtlanması gerekir yoksa bunu yapamazsınız. Ama küreselleşmenin getirdiği tam da bunların aşılması demek işte o ulus devletin gücünün giderek aşılması da manada dediğim için. Artık kendi iktisat politikanızı geliştirme ve uygulama şansına çok da sahip değilsiniz. Londra'da, New York'ta vesairede olup bitenler sizi yakından ilgilendiriyor ve başka da seçenekimiz yok. Artık. Ve giderek işte uluslararası sermaye önce finansal sermaye sonra işte üretici sermaye diyelim isterseniz giderek yerleşmeye başladı. Türkiye'de bile artık yabancı firmalar sağlık alanında filan da değil mi? Doğrudan kendileri gelmeye başladı. Dolayısıyla bu genel olarak piyasanın alanının sürekli genişlemesi. Şu Polonya'ya dönersek şöyle bir hikaye anlatabiliriz. Polanyi diyor ki kapitalizmin işlemesi için ikili bir ayrım gerekiyor. Dedi ki bir tarafta ekonomik alan olacak piyasanın alanı, öbür tarafta da politik alan ve politik alan ekonomik alana hiçbir şekilde müdahale etmemek zorunda. Ama piyasanın şöyle bir özelliği var, giderek kendi alanını genişletme, kendi nüfuz bölgesini artırma gibi bir eğilimi var. Böyle de olmak zorunda çünkü sonuçta önemli olan kardır ve hayatın her alanına, buna bilim de dahil sanat da dahil, din de dahil hatta istiyorsanız Cemaatleşme işte cemaat arasındaki ekonomik ilişkiler vesaire vesaire. Ve giderek aslında piyasa bütün yaşamın her alanına nüfuz etmek zorunda. Çünkü o sermaye birikimi sürekli genişleyen, kendini genişleyerek yeniden üretmek zorunda olan bir sistem Marx'ın dediği gibi. Ve yoksa kapitalizmin yaşaması çok da mümkün değil. Bunun yolu işte daha önce aklımıza gelmeyen alanların piyasaya açılması da Bunun Bunun içinde insan hayatı da var, sağlık da var, eğitim, doğa da var, her şey var. Böyle bir sistemin sürdürülmesi için, o yapısal dönüşüm tırnak içinde, yapısal reformların gerçekleşmesi için devlet gücü olmazsa olmaz. Çünkü devlet ne işe yarar kapitalist bir toplumda? Bir, dediğim gibi piyasanın kurumlaşmasını sağlayacak temel güce sahiptir. Veverci Devlet Kuramı'nın söylediği tam olarak şudur, devletin meşruiyeti silah kullanma tek eline sahip olmasından gelişir. Bu kadar. Yani meşruiyet işte olarak, felsebe olarak vesaire vesaire ama onun temelinde şey vardır. Devlet olmanın yolu nedir? Kendi paranızı basabiliyorsanız kendi paranızı basmanız için de bunun arkasında bunu destekleyecek bir gücün olması lazım. Bu güç aynı zamanda sizin kendi piyasanın içerisinde işleyeceği alanın sınırlarını belirleme, yani ülkiyet belirleme ve bunları koruma gücüne sahip olmanızı gerektiren demiş. Bu durumda piyasanın işlemesi için mutlaka mutlaka aktif, hatta saldırgan diyebileceğiniz bir devlet gerektirir. Neoliberalizmin yaptığı Eski liberalizme kıyasla bunları çok daha bilinçli bir şekilde, çok daha açık bir biçimde, çok daha saldırgan bir biçimde kullandık. Böyle bir ortam içerisinde giderek artan bir şiddet eğilimini görmek mümkün. O konuya fazla girmeyeyim ama genel olarak dünyadan bahsediyorum. Böyle bir ortam içerisinde insan hakları yani insanların kendi olanaklarını serbestçe geliştirebileceği ve gerçekleştirebileceği koşulların yaratılması ne kadar mümkündür? Onu da sizin takdirlerinize bırakıp daha fazla konuşmamak isterseniz değil mi? Yok sorularla geldi. Yani. Ah. Öğretme meselesinden şeye girecek de ben, ben dedim de buyurun evet. diye onun için yani şey, zaman, şey olmasın. ha. Şey yap bu Gözetme meselesi hani dediniz ya. Hapistaneler, hastaneler. Ben şimdi diyorum ki hakikaten bu şey çok hızlı bir şekilde agresif bir şekilde büyümesin artık bırakın hastaneler, hapistaneler meselesini bütün bir ırk, mesela teröristinin gelmesiyle artık tüm bir toplum gözetimi altında. Yalnız hastanesi, Doğru, ha doğru. doğru. Şu anda Amerika'da da Türkiye'de de hemen hemen olay doğru. da olmadı. Yani şey işte. Big brother is watching you meselesi. Yani bütün dünyada böyle evet. artık. Evet, doğru. Şimdi, ben şimdi e, gerçekten ben çok etkilendim konuşmamızdan. E, birkaç nokta özellikle çok ilgimi çekti. Bir tanesi liberalizmin 1930'larda kendi düşüncesine ihanet etti. Yani o piyasayla politikanın ıı, ayrı evet. olması, liberalizmin temel mantığı, logosu açısından ayrı olması gerekirken devletin müdahale etme durumunun söz konusu olması ve bunu ilk kez faşizmin o dönemde gerçekleştirdiğini söyledi. Şimdi bu çok daha yoğun bir şimdi adı faşizm olmasa bile Dünyada bütün ülkelerde, Çin'de 1970'lerden bir yana, Güney Afrika'da apartheid rejimi bittikten sonra en iyi sistem gibi uygulanan bir sistem olduğunu biliyoruz. Yani dünyanın hiçbir ülkesi, bu liberalizmin bu, sizin de e, vurguladığınız gibi sert, vahşi ve devlet müdahalesi olmaksızın olamayacak kurallarıyla dünyanın bütün ülkelerinde uygulanıyor. Niye hala neoliberalizm diyoruz o zaman bu sisteme? Devlet müdahalesi bu kadar gerekli ve acımasızca devletin tercihlerini insan haklarından yana değil, piyasa hakları, piyasa ve sermayeden yana özellikle e, koyduğu bir sisteme dönüştüğü bir e, sert insana karşı sert bir sistem olduğunu görüyoruz. E, bundan gelişmiş tırnak içinde ileri sosyal devlet olarak gördüğümüz Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde bizimki gibi sendikal hakların verilmemesi, gerçekten tamamen piyasa ve sermayeden yana kararların baskın bir şekilde devlet tarafından desteklenmesini görmemize rağmen neden neoliberalizm demekte ısrar ediyoruz? Birinci sorun bu. İkinci sorum ise sizin sorularınız. Şöyle onu izninizle okumak istiyorum. Ee, şöyle demişsiniz tartışacağımız konular arasında. Temel ve temel olmayan insan hakları nelerdir? Şimdi temel olmayan insan hakları derken ne demek istiyorsunuz? Temel insan haklarını çünkü çok güzel açıkladınız. Evet. Piyasa sistemiyle insan hakları arasında ne tür bir bağlantı var sorusu üzerinde gene tartışacağımızı ve piyasa sistemi insan haklarını koruyacak en iyi sistem mi e, sorusu üzerinde gene konuşmanızı e, tartışacağımızı, bunların üzerine duracağınızı belirtmiştiniz. Bunlar e, gerçekten belki size fırsat vermediğimiz konunun dağılması nedeniyle tam giremediğimiz konular ama buralara da biraz girebilirsek çok sevinirim. Çok önemli bir iş <gülüyor> <gülüyor> alıp, şey yapıyoruz. Ay sorunları alıp başka yapacağız yoksa. Siz nasıl isterseniz. Peki değil mi? Ben bizim örnekte bütün sorunları alalım mı istersiniz? Peki ben böyle yapalım mı ya. yoksa? Evet lütfen salondan sorunları olan bu. Ular da hoş geldin söz söylediniz. Mutlu bir e, donuz ile mutlu bir insan arasında fark yoktur diye biraz açtığınız sanırım. Bunu vurguladınız. Biraz daha bu e, sözü açabilir misiniz? takvil olan domuzla takvil evet. olan insan, evet. Buyurun. Evet. Ee, şimdi e, neoliberalizmin, yani her şeyden önce bu neo ekine daha e, kendi ne diyelim toplu hale getirmek için neoliberalizm kendini, neo ekine ihtiyaç duymuş gibi görünüyor veya sizin söz benim çıkarabildiğim sonuç değil. Şimdi neoliberalizm, küresel köy vesaire vesaire birçok kavram, ama bir taraftan da ee, Ulus devletin kimilerine göre neoliberalizme direnmesi dediğimiz milliyetçiliğin yeniden yükselmesi kimilerine göre aslında böyle bir şey bu sadece neoliberalizme tepki olarak gelen bir şey mi yoksa gerçekten bir bazı lider ettiği gibi neoliberalizm çuvalladı e, bunu tepki olarak da milliyetçilik e, işte neo milliyetçilik mi yükseliyor yeniden? Nerede olur sorunuz? Böyle çıtlıklarımızı evet. ışığında Trump'ın seçilmesini ve kadınların yükselen direnişini nereye koyalım? Nasıl yaklaşalım? Ne <gülüyor> <gülüyor> Hocam kadınların <gülüyor> yükselişi nereye Kadınlar nerede yükseliyor ya? Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hocam, piyasanın <gülüyor> işlemesi için devlet hatta ıı, Güçlü bir devlet gerektirir. Saldırgan bir devlet. Dedi bu evet. Şimdi e, Amerika'nın dış politikasına baktığımız zaman her zaman saldırgan oldu. Yani Reagan sonrasında daha saldırgan olduğunu iddia edebilir miyiz? Ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Reagan'dan günümüze, yani neoliberal şey, dönem sonrası Amerika'da daha mı saldırgan oldu? Nixon döneminde az mı saldırgandı? Daha eski dönemlerde de yine. Buyurun. Ben bir şey söyleyecektim. Bu piyasanın suallaştırılması e, pratikte e, her zaman geçerli olmuyor. Nitekim 2008, 2008 e, ekonomik krizinde e, piyasa çuvalladığında hemen müdahale ettiler. Malum e, Amerika çok büyük e, handikaptan kurtuldu. Yani e, piyasa ekonomisi her derde bir çare değil yani. Zaman zaman böyle kamusal e, şeylerden de faydalı estrovanlardan da faydalanıyor. Ne şey. demek? Ben yeni bir ekonomik sistem üretilebilir mi? Üretme çabaları var mı? Bunu merak ediyorum. Yani Liberalizmden sonra gelecek sistemler hakkında bir çalışma var mı yok mu? Bunu merak ediyorum. Yani paylaşım yöntem şu an para. Her yerde TL, dolar, euro, yen, pound var. Bunu değiştirmek mümkün mü? Mesela enerji üretiyoruz ve enerji tüketiyoruz. Bunun yerine e, evrensel olan kalori veya gücün gelmesi, işte çalışmanın karşılığında şu kadar enerji ürettik, bunların biriktirilmemesi gibisinden yeni bir yöntem arayışı var mıdır ekonomistler arasında? Bir araştırma, bir test çalışması umarak. Başka sorusu olan? Buyurun. Hocam bu neo liberalizmle postmodernizm arasında bir ilgide oturulabilir mi? Bu bir. Çünkü insanlar için bazı kitaplarda eşreki mahlukat diyorlar. Yani en şerefli mahluk varlık. Bu en şerefli varlık zaman içinde metahaya dönüşmüş. Yani alınıp satılan bir metahaya dönüşmüş. Bir iktisal kitabının başlangıcında mı nerede bir yerde yazıyor? Satın alınamayacak insan yoktur bu mektaya dönüştükten sonra mı insan bu hallere düştü? Teşekkür ederim. Demek cevap verelim. <gülüyor> <gülüyor> hocam, benim şimdi bitti. <gülüyor> hocam benim de, benim de sorum var. Ya denem alsam dolar mı? Ziyaratını <gülüyor> yani, bilsene burada oturup konuşmaz mı? Evet, buyurun hocam. <gülüyor> bu, sorular, ben bu soruların hepsine cevap vermeye kalksam, bu kadar daha konuşmam lazım ama hakikaten çok, çok önemli ve yerinde sorular benim biraz da sorulmamasını dilediğim ama <gülüyor> e, şeyler söyledikleriniz hepsi doğru yani niye hala neoliberalizm diyoruz niye hala aslında belki biraz haksızlık etmemek lazım genellikle liberaller kendilerinden neoliberal demiyorlar daha çok böyle işte, sol bizdir hoşlanmayan anlamayan insanlar, alemler vesaire. Onlar neölemeden mutlakını seviyorlar. O biraz şu meseleye şöyle bakmak mümkün. Yani mesela çok kabaca, çok biraz indirgemeci bir biçimde şöyle bakabiliriz. Bu belki birkaç sorulardan yanıt vermek şey e, vermeyi kolaylaştırabilir. Kapitalizm tarihine baktığınızda üç tane temel dönüşümden söz etmek mümkün. Bunlardan bir tanesi işte 19. yüzyıl liberal dönem. Liberal dönemde işte kapitalizmin temelleri atılması ne doğru? atılması değil de kurumlaşması gerçekleştirilmiş. Bunun için de bir şekilde devlet lazım. Şu bu genişleme dönemi aynı zamanda aşağı yukarı işte 18. yüzyıldan 18. yüzyıl sonundan 1930'lara kadar süren bir dönem. Ha bu krizlerin olmadığı anlamına gelmiyor işte. 1890'larda çok önemli bir kriz var kapitalizm yaşadığı. Hatta büyük depresyondan önce işte bu krize büyük depresyon derlermiş. Ama genel olarak baktığınızda küreselleşmenin ilk, hatta ikinci küreselleşme olduğunu söyleyenler de var. Yani ilk küreselleşme işte şey, keşiflerle birlikte bütün dünyanın sömürgecilik yoluyla kapitalizme eklenmesi sürecinden bahsetmiştik. Mümkün i̇şte daha çok sömürgecildik ve sömürgecilik şeyler, büyük güçler arasındaki savaş, savaşla kaynaklanan bir şey. E, bu genellikle işte bir dünya savaşına kadar devam eden bir süreç ama bu sürecin içerisinde ve takım gerilimler ister istemez kendini gösteriyor. Şimdi kitabında uzun uzun anlattığı şeylerden bir tanesi bu. Mesela söylediği şu, yani genel olarak kapitalizmin uluslararası kapitalist sistemi, dünya sisteminin ya da ne dersiniz? <gülüyor> Dayandığı temel olarak dört tane kurum var. Bir tanesi piyasa, kendi kendine işleyen piyasa, öbürü devlet, liberal devlet diyeceğiz. şey. Bir tanesi altın standardı, uluslararası para sisteminin inşaalanması bakımından, öbürü de güç dengesi sistemi. Güç dengesi sistemi, İtalya işte Napolyon Savaşı'nın ardından konferans ile konferansıyla kurumlaşmaya başlayan ve aşağı yukarı 1914'e kadar süren bir sistem. 3 aşağı 5 yukarı 100 bir barışın da gerçekleştiği bir sistem. Ama bu sistemlerin hepsinin sorunlu biçimde işlemlerine yol açan bir takım kurumsal gerilimler de var. Mesela piyasanın gençindeki en büyük gerilim işsizlik meselesi. Yani işsizlik piyasanın gelişmesi için önemli bir şey çünkü sonuçta işte Marx'ın yedek sanayi ordusu biçiminde düşünebilirsiniz. İşçi sayısı art, artarsa bu ücretler üzerinde giderek aşağıdır. Bu daha çok baskı demektir. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ama işsizliği yarattığı her aynı zamanda sosyal ve politik sorunlar da var. İşte o piyasanın işleyişine engelleme bakımından. Devlet bakımından liberal devletin gerisindeki, gerisindeki liberal devletin işleyişini sorunlu kılan temel gerilimlerden bir tanesi de sınıflar arasındaki çekişmeler ve mücadeleler özellikle. 14'e işte kadar giderek arttığı söylenen bir şey. Uluslararası meseleye baktığınız zaman altın standartının işlemesini zorlaştıran o döviz kurları üzerindeki baskılar var. Şeyi, bu sorunları ortaya çıkaran ve tabii uluslararası güç dengesi sisteminin gerisinde de özellikle 1900'lerin sonları itibaren sanayi devriminin ardından daha çok Almanya'nın sanayi devrimi gerçekleştirmesiyle sayıyla 1870'lerden itibaren sürekli gelişen bir uluslararası gerilim var. Çatışma potansiyeli, emperyalizm. Şimdi dolayısıyla aslında benim anlattığım hikayenin sadece yarısı. Yani burada demek işte kapitalizmin sorunsuz işlemesi için bu yapıların kurulması gerekiyor ve bu yapılar olduğu zaman liberalizmin argümanı sorunsuz bir biçimde işler. Ama sorunsuz düz şimdi işlemez. Polanyi'nin burada kullandığı bir argüman var ikili devinim dediği. Şey. İkili devinim çifti hareket diyorlar. neyse. Şu Kapitalizmde piyasa sürekli demin dediğim gibi kendi alanını genişletirken bir yandan da bu kapitalizmin geniş piyasanın genişlemesinden zarar gören kişiler, kurumlar, politik organlar, örgütler, sendikalar, işçiler vesaire sınıflar sürekli olarak bu gelişmenin önünü almaya önüne set çekmeye çalışıyorlar. Bunun da yolu aslında politik savaş. Savaştı. Politik müdahale. Sistemin işleyişini bir şekilde, ha politik müdahale ile de soldan gelmek zorunda değildir. Mesela sistemin sonunu getiren Avrupa'da temel unsurlardan bir tanesi o popüler, popülist şeylerin yükselmesi bütün dünya. Özellikle Avrupa'da, faşizmin temelinde yani faşizm analizi biraz şey, özellikle köylülerin ya da işte de imle daha çok vurucu güç olarak kullanıldığı bir düzenleme de söz konusu. Mesela 1917 savaşın ardından Viyana'da çay şey var. Sosyalist bir hükümet başa geldi. Red Viyana hatta Kızıl Viyana dediydiler. 1917 20'lerde. Ondan sonra e, Almanya'da işte Weimar Cumhuriyeti vesaire var ama bir yandan da giderek popüler bir yükseliş var. Bu kendisini giderek artan milliyetçilik Yahudilere karşı kızgınlık vesaire şeklinde gösteren demiş şey. Yani bu ille de ikili diyelim hani bir tarafta liberaller böyle bir tarafta liberal olmayanlar var işte solcular var vesaire meselesi değil. Toplumda bu işten zarar gören herkes bir şekilde bunu engellemeye çalışıyor ve bu da giderek o sistemin tıkanması demek. Yani bir yandan uluslararası alanda hem altın standartlarının yaşadığı sorunlar hem de daha önemlisi hem çekişmeler. içeride de giderek keskinleşen Sınıf sınıf olmasa bile kesimler arası rekabet ve çelişkiler çatışmalar var ve dolayısıyla aslında o 1930'lara kadar giderek biriken bir şey var. Hani pay hattı diyebileceğiniz bir şey var. 1930'larda da zaten harekete geçip işte paşizm savaşa kadar götüren bir şey. Bunu buna yol açan da işte o ünlü kriz meselesi. Yani piyasa her zaman eli sonucu bırakmaz. 2008'de olan da tam da budur. Hani 1930'da olan da tam da budur. Tam olarak piyasa artık işleyişinde sorunlar yaşamaya başladıktan sonra başka bir birikim modeli genel olarak kapitezmin tarihine bakıldığında icat edilmiş bulunmuş. Yani 1929 krizi ve işte bu yaşanan vesaire sonunda savaşın ardından o gerilimler fay hattı anlamında, gerilimler bir şekilde deprem şeklinde kendini gösterdikten sonra yeni bir düzenleme. Hani bu düzenleme okulu vardır meşhur Fransızlara, belki o şeyi kullanabilirsiniz. Keynesi diyebileceğiniz bir düzenleme, burada artık şey var, işte devlet bir fiil sermaye birikiminde önemli bir aktör haline gelme durumu var. İşte bu Amerika'da zaman şey derler, e, askeri endüstriyel kompleks dedi işte Weizen Ağabey'den birlikte başlayan bir süreç. Yani Amerika'nın şeyini, e, sermaye birikimini özellikle 60'larda sürdüren sürdürür olmasa bile nelerle çekip götüren temel eğilimlerden bir tanesi işte bu soğuk savaşın yarattığı atmosfer içerisinde silah harcamalarına ayrılan paylar. Silah harcamaları, uzay harcamaları vesaire aslında şey hepimizin yaşamını yakından ilgilendiren şeyler aynı zamanda. Ama sorunsuz biçimde sistemin işlemesini sağlayan şeylerden bir tanesi. Bretton Woods sistemi yeni, yeni bir düzenleme, Uluslararası Para Sistemi'nde doların, hegemon olduğu Doların hegemonya altında ilerleyen bir sermaye bütür sistemi. Ee, şeyler var. Refah devleti denen uygulama, yani kapsamlı bir sosyal güvenlik ağı ve tabi istihdam, yüksek ücretler. Yani bu düzenleme içerisinde toplumsal açıdan baktığınız zaman 3 tane temel birimden söz etmek mümkün. Değil, devlet refah devleti denen oluşum demek henüz yerlerde terfi Öbürü, büyük iş alemi büyük firmalar, konglomanet denen oluşumlar, i̇şte tekelleşme ilimini ortaya çıkaran şeyler. Üçüncüsü de güçlü, özellikle Amerika'da güçlü işçi sende Ama bu sınıf mücadelesinin keskinleşmesi demek değil, tam tersine bu üç kesim arasında bir tür sosyal sözleşmeler. Devletin görevi, bir silah kontratları vesaire yoluyla koşullarını sürdürmek, sosyal güvenlik harcamaları yoluyla toplam talebin artmasını ya da en azından düşmemesini sağlamak. Buna karşılık da işçi sendikaları, o ünlü işte EYP, CIA vesaire işin şeyi şeyler. Onların da temel görevi işte çok fazla ortalığı germemek, ücret artışlarını gerektirse bir mülter şey yapmak, uyumlu sendik şey. Dolayısıyla bu İşleyen bir sistem, Bu düzeyde de bir şey arayan bir sistem ama 1970'lerde itibaren arası çökmüş bir sistem ve artık yeni bir şey var. Şimdi bazen bunu teknolojik gelişmelerle eşleştiriyorlar. İşte o güzelleme okulunun temel bu bir, bir tanesi o. Yani kapitalizmin, sanayi kapitalizmin ortaya çıkışı işte buhar gücüne bağlı. Buhar gücünün bir adım sonrası elektrik kullanımı özellikle 20. yüzyılda. Sonra işte atom çağı, bilgiler, çağlar çok yakın. İşte 70'lerden itibaren artık enformatik çağdan söz eden hale geldik. Dolayısıyla şöyle bir teori de var. Yani kapitalizm her krize girdiğinde yeni bir düzenleme için geliyor. Bundan önce de işte yeni bir teknolojik dönüşüm onun önünden geliyor veya birlikte gerçekleşiyor. Yani tek ekonomik paradigma denen şey. İşte bir takım temel radikal yenilikler var. İşte bilgisayar. bilgisayar şeyi. Ve örneğin işte PC'lerin Fiziksel bilgisayarından yaygınlaşması, hem sanayinin yapısını değiştiriyor. Yani, dünya para sistemin, <gülüyor> finansal sistemin her şeyin yapısını değiştiriyor artık. Neredeyse fiziksel para kullanılmıyor. Dolayısıyla 2008 kriziyle birlikte aslında neoliberalizm duvara toslamış durumda. Daha doğrusu kapitalizm duvara toslamış durumda. Ve bundan sonra tabii beklenen, aslında şöyle bir şey. İkili bir şey var, yani şey olarak Amerika işte federal hatta Avrupa Birliği quantitative easing ucuz para politikası kullanması Tam da keynesçi bir şey. Ama öte yandan da hala bu neoliberal retorik devam ediyor. Çünkü hep şey var. Tamam bu geçici bir şeydir. Tamam biz bir miktar yangın olunca biraz söndürmek lazım ama aslında bizim politikalarımızda çok yanlış olan bir şey yok. Hala buna gidiyor. Yani belki asıl yıkım henüz gelmedi. Bundan sonrası tabii şey, kehanet aslında ama bu kehanet yapmak şey. Ama hani insanlar, iktisatçılar ve diğerleri bu şeyden çok da ders almış gözükmüyor. Dolayısıyla meseleye belki böyle bakmak lazım. Yani söyleyeceğim şu kapitalizmin kendi işleyişi, sorunsuz bir işleyiş Sürekli iç iş ilişkileri olan bir şey ve kapitalizmin tarihsel olarak her dönüşümünde her o teknoekonomik paradigma dönüşümünde deyim yerindeyse farklı çelişkiler ima kendisini gösteriyor. Mesela bugünlerde, tabi bu benim kendi şeyim, belki sizin sorunuza da dolaylı olarak yanıt. <gülüyor> Mesela şimdilerde ne var işte piyasa temel kurumsal matrikse baktığınızda, öbür tarafta yine şey var, neoliberal devletten bu sefer söz edelim. Neoliberal devlet müdahaleci devlet demek değil, aktif devlet demek aslında. Aktif devlet yani kurumsal yapının korunması, kurulması ve korunması konusunda o eski liberal devlet kadar hatta ondan çok daha aktif bir devletten söylüyoruz ve bunun gerisinde işte gözetim teknolojileri plan da var. Yani sonuçta insanların özel yaşamlarını kontrol eder hale geldi bütün devleti. Dolayısıyla tam işte büyük birader Durumuna geldik ve yani bu gerekli de bir şey çünkü kapitalizmin işleyişini sıkıntıya sokan şeylerden bir tanesi, bir önerilerden biri toplumsal maalefet. Toplumsal maalefet öngörülmenin iki tane yolu var. Bir sopa güç, ki havuç rüşvet. Ne derseniz de. Refah Devleti'ni yaptığı tam da bu. Yani insanlara para veriyorsunuz. Böylelikle onların radikalleşmesinin önüne geçiyorsunuz. Bir şekilde. Ama bunda, bunun da sınırları var. O sınırda işte sizin şeyiniz, ekonomik gücünüz, sermay birikinin sürmesine bağlı. O tarafta sıkıntılar olunca öbür tarafta da ister istemez toplumsal alanda sıkıntılar kendini gösteriyor. O zaman yapacağınız sopa ya da sopa tehdidi veya üçüncü bir yol neoliberal yok. Sofa gene var her zaman. Var. O her zaman duruyor. Üçüncü yolda şu ideolojik dönüş. Artık kayıs. Yani sosyalizmden bahseden neredeyse kimse kalmadı? Niye sosyalizm bitti? Bitti mi? Yo belki yani Sovyetler Birliği'nin meselenin yıkılması, TPK'nın yıkılacak olması, sosyalizm kütahbetti. Belki de yavır. Sorun yani söylemeye çalıştığım şu, bunların konuşulmasını bir şekilde engelliyorsunuz. Niye? O sürekli olarak bütün şeyler medya sizlerinizin altında böyle bir retorik sürekli pompalanıyor ve hala ortalık işte yıkım, yıkım kendini gösterdiği halde her şey çok güzel olacak işte piyasalarını açalım, filan diye devam ediyoruz ve dolayısıyla bu bir süre sonra şey yapıyor, itselleşiyor, ideolojilerin temel şeyi yok, hani ideoloji yanlış bilinç, der ya Yanlış bilinçtir ama aynı zamanda ideoloji insanların kendini tanımlama yollarını da belirleyen unsurlardan bir tanesi. Çünkü ideolojimizde bir referans çerçevesi, anlam çerçevesi sunuyor. Bizim kendimizi, yaşamımızı, yaptıklarımızı anlamda şeyini şeyleri bize verir. Çünkü bu ideolojiyi kontrol ederseniz, medyayı kontrol ederseniz sonuçta insanların kendine bakışını da bir şekilde kontrol etme şansınız var. Hani ile efendi arasındaki ilişki, her zaman şey değildir işte ya efendi kölenin kafasına vuracak, ya köle karşı çıkacak, efendi yalaşa edecek. Bir yol da şeydir, köle kendisini efendinin gözünden görmeye başladığı anda zaten hani başka da bir şeye çok gerek yoktur. İşte Neoliberalizm bu kadar yaygın olması biraz eğitim meselesi yoluyla duruyor ve bu konuda maalesef iktisatçılar tabii önemli rollerde oynaymıştır yapmaya gerek yok. Ama bir yandan da şey özellikle küreselleşmenin genişleme, üçüncü küreselleşme sürecinde küreselleşmenin getirdiği bir takım nimetler de var değil mi? Sonuçta ülke hani, ekonomisi içinde. sadece şey yani, Mutlu bir dönem aslında değil mi? Bir yandan para geliyor. işte ucuz para bulmuşsunuz. İstediğiniz gibi harcıyorsunuz. Tasarruf yapmanıza gerek yok. Plan falan. Sermaye birikim işte inşaat hayatı Bir yandan da bu var. Yani sen bakıyorsunuz karakterizm aslında öyle kötü de bir şey değil. Sonraki de sorun da aslında karakterizm uygulanmasında kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla bu sizin kendi kendinize eğitmeniz sonucunda veren bir şey. Kendinize bakışınız değişiyor çünkü. İnsan türünü olan şey değişiyor. İnsanı artık sizin için... Bir şey, hakikaten hamoekonomik gibi davranan bir şey ama aslında böyle değiliz. Yani en azından ben böyle olmadığınızı düşünüyorum ya da inanıyorum. <gülüyor> Siz nasıl inanıyorsunuz? Dolayısıyla Asıl zor olan belki de bu, bu ideolojik dönüşümle mücadele ha, Bu Bunun yolu da şey, hani insanlar daha çok konuşacaklar, tersiacaklar, alternatifler üzerine konuşacaklar. Maalesef iktisatçılar alternatif konusunda şey değiller çünkü onlar hani Derya isşi olup deryayı bilmeyen balıklar gibiler, ee, çok farkında da değiller, falan falan, neyse. Dolayısıyla şu anda pek umutlu gözükmüyor ama bu çelişkilerin var olmadığı anlamına gelmiyor. Bir, sistem işlemiyor yani iktisadi yaygıt işlemiyor artık. İki, toplumsal muhalefet biçimleri genel oluyor. Bunun iki boyutu bir tanesi işte kuzey güney deniyor bazen, o gelir ayrılıkları hani. Piket'in kapital kitabı çok meşhur olduğu bu günlerde. Sorunten daha çıktı. bunları hep vurguladığı bugünlerde günlerde işte ne derler? Yerleşik iktisadın dışında olduğunu iddia edilen iktisatçıdan en çok vurguladığı şeylerden bir tanesi bu gelir bölüşümdeki adaletsizlik vesaire ve dünya küresel düzeydeki adaletsizlik. Bu şeyi bir ölçüde götürüyor ve postmodernizm meselesi. Bu da neoliberal <gülüyor> Alet kutusunun deyim yerindeyse parçalarından bir tanesi işlemini gör. Hani bunun için yaratıldı demek istemem, yanlış anlaşılmaz. Ama bu işe yarar. Ha bu bunun gerisinde işte şey var, Hakikat diye bir şey yoktur ya da işte bizim nasıl gördüğümüze, nasıl anlattığımıza bağlıdır Efendim işte farklılıklara sahip çok kültürlülük, çok kültürcülük vesaire vesaire derken bu bu, bu işi de Yani insan türünün Darwin'den da insan türüne ilişki bakışımız aslında türle parçalanma halinde gelmiştir. artık insanları insan diye görüyoruz. Belirli ettik efendim başka türdeki nitelere sahip insanlar diye görüyoruz ve bunun getirdiği şeylerden bir tanesi de işte çatışma meselesi. Mikro milliyetçilikleri. Hatta bu bugün şey yapıyorduk, Philip Sörne diye bir adam yeni orta söz etti. İşte ulus devletin 90'larda öyle bir şey. <gülüyor> ulus devletin gücü giderek aşınıyor. Yani aşınma bir tanesi giderek iktisadi anlamda ikincisi bu kültürel ya da etnik ya da farklı grupların ortaya çıkmasının getirdiği bir şey var. Buna karşılık işte 2000'lerde devletin o aşındığı, yitirdiği gücün yeniden kazanma çabaları var. Yükselen bir popülizm var. Yani şu anda neredeyiz? Açıkçası bilmiyorum. Yani hani Rosa Lüksemburg'un popülerize ettiği şey var sosyalizm ya da barbarlık. Yani sosyalizm kısmını bilmem ama şu anda işte barbarlık kısmına biraz daha yakın duruyoruz gibi geliyor. Tam da bu anlamda hani şu anda da işte 1930'larda yaşanan dünya konjonktürüne baktığımız zaman durumdan çok da farklı durumdaymışız gibi gelmiyor bana açıkçası. Yani bunun sonucu ille de faşizm ya da savaş meselesi değil. Ama evet Trump bir yandan işte Avrupa Birliği'nde yükselen ırkçılık, xenofobi vesaire gibi görüşler bir yandan hali malum zaten. Giderek daha fazla çatışma içinde yaşayacağımızı <gülüyor> söylemek çok da büyük bir kehanet olmasa gerek diye düşünüyorum. Yeni bir teori var mı hocam? Yani Yeni bir teori var mı? İşte biz yaparsak olacak, bizden denediyoruz. Valla var yani şeyler var. Ee, özellikle para birini... Valla şey var yani şu para üzerine tartışmalar var işte Bitcoin'den bahseden insanlar vesaire plan ama paranın şöyle bir tarafı var para aslında sanal bir şey ama gerçek bir şey baksın i̇şte ediyor vakından her neyse insanlar birbirleriyle anlaşmaları taşıyor artık cüzdanlarımızda taşıyoruz yani banka payından başka bir şey kartlarımızda taşıyoruz bir an falan. falan. Ee, Hani parayı bil bil bir fiili ortadan kaldırmadığınız sürece bu şeyler olacak. Yani bir şu anda mesela en büyük sorunlardan bir tanesi uluslararası para sistemi yok. Şu anda hani hem altın standartında hem Bretton Woods'da bir meta para sisteminden söz etmek mümkün. Yani işte altına bağlıydı 19. yüzyılda şu Bretton Woods sisteminde dolar altına bağlı, diğer paralar dolara bağlıydı. O çöktü. Şu andaki paralar hiçbir şeye bağlı değil. Kağıt, kağıt ya da kayıt. Şey. Evet, yani bir önce altın alacaksınız. Ne dolar ne pişir. Şey. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. evet. Doğru. Yani hatta Avusturya iktisatçıları şey diyor. Yani bu finansallaşma krizini temelinde de bu var. Çünkü orta karşılığı olmayan bir şey. Para ve para benzerleri, o türe ürünler vesaire. Ha, onları bir karşılığa bağlarsanız ne olur? İyi mi olur? İyi olur ama o zaman da sermaye birikiminden vazgeçmek zorundasınız. İşte o çözülebilecek bir sorun değil. Niye çözülemeyecek hocam? Yani kaloriye atıyorum tüm para birimleri kalktı, kaloriye bağlandı. <gülüyor> Biriktirilemeyen bir noktaya geldi. Günlük ihtiyaçlar karşılanıyor, yatırım teknolojileri karşılanıyor. Niye çözülemiyor? İnsan bahsediyor. Çözülemiyor çünkü şey, paranın... Ne önemli var? Müim olan insanlar. Evet. <gülüyor> Ama yani söylemeye çalıştığı bir po zaten. Ee, şimdi para deyince paranın işlemlerinden bir tanesi değiş dokuş işlemi. Yani Kalori getirseniz tamam bu değiş meselesini çözersiniz. Ama ondan çok daha önemli olan o kaygili para dengesi. Şimdi bu para çoğaltanı diye bir şey var derslerde anlatıyoruz. Merkez Bankası 100 lira para basıyor diyelim, piyasaya sürüyor, efendim. Ee, ama o 100 lira bankalar içerisinde ve halkın etkileşimi yoluyla sonuçta 500 lira oluyor atıyor. Bu 500 liranın 100 lirası sadece kağıt para. Geri kalanı sadece bankada olan bir kayıt. Ve bu gerçek. Onun için diyorum. Para hem sana hem gerçekmiş. Hayaletlerin gerçek olduğu bir dünya aslında. Kararı maları vesaire şey yaparsanız o zaman işte o değiş tokuş meselesini halledebilirsiniz ama paranın en önemli kapitalizm gelişmesi açısından, en önemli işlevi o değil. Değiş dokuş işlevi değil, kalitli para olma şey. Şu parayı yaratmak, üretmek son derece kolay, maliyeti çok düşükmüş. Şey. Baktınız. Yani Baktığınız zaman, bence maliyeti çok yüksek. Her şey, ben oldum. bunun şey hesabını yaptım hocam. Size gönderin. Olur, <gülüyor> senin olur, tamam. Ha, ya şey diyeceğim, çünkü. ben daha yeni başladım. Böylece soruları cevap veriyormuş gibi bir şey. Bir tane soruya cevap vereyim ama bu Bentham, soran benimiz evet. girdi. Siz sorunuz değil mi? Pardon. ya yani bu Bentham'ın söylediğim şey, yani insanlar için, insanları yöneten iki tane efendi vardır der Bentham. Biri zevk, birbiri acı. Her zaman zevk peşinde koşarız, acıdan kaçarız. İnsan tasarımı bu. Bu bakımdan insanlarla öteki varlıklar arasında hiç fark yoktur. İktisadı kullandığı rasyonalite tam da buna dayanıyor. Hatta rasyonalitenin şu orta çağlardaki ünlü doğa her zaman en kısa yolu tercih eder ilkesinin bir uygulaması olduğu da söylenir. Nobel ödülü olan bir adam var, Becker. Ne Becker, Becker. Bu adamın mesela şöyle bir argümanı var, bir sürü argümanı var da. Rasyonel seçim kuramı yani fayda maliyet faydaları artırıp maliyetleri düşürmek ya da zevki artırıp acıyı azaltmak. Biz artık zevk acı demiyoruz. Kötü çağrışıkları var onun fayda maliyet diyoruz daha teknik oluyor. Bu, bu davranış doğanın hepsinde var. Biyologlar içerisinde hatta evrimsel biyologlar içerisinde ciddi ciddi buna inanan bismi insan. Maynard bir adam vardı. İşte şu şey vardı bir ara hala var. Dawkins, Richard Dawkins, onun Gen Bencil'dir diye bir kitabı var. Okumuşsunuz. Yani o, o kitap son derece etkili bir kitap. O kitabın mantığı tam da bu. Yani genler oturup sanki böyle maksimizasyon hesabı yapıyorlar. Kendi varoluşumuzu nasıl sonsuza kadar sürdürebiliriz. Onun için de işte organizmaları geliştiriyoruz. Sanki böyle bir şey. Bu işte rasyonellik ilk kez. Yani Benthamı başlattı. Benthamı başlatmadı aslında. Ta Epicurus'a e kadar uzatmak mümkün de. Hazcılık meselesi. O yüzden yani bütün varlıklar aynı ilkeye göre davranır. Hadi hayvanlarda bunu beklemek daha kolaydır ama insan da aynı şey. İnsanın o yüzden öteki hayvanlardan bir farkı yoktur der. Hatta bütün doğanın hepsine genelleyebileceğiniz bir ilke bu. O bakımdan diyorum. Ama Cansitürk bilgiye bakarsanız işin içine etik giriyor. Yani bazı etkinlikler diğerlerinden daha iyidir, daha önemlidir, daha asildir diyor. Felsefe yapmak, serserilik etmekten iyidir. Çünkü hani zaman zaman hepimizi karşılaştığı sorun. Hani televizyonda işte evlilik programlarına. <gülüyor> Her akşam seyrederim. <gülüyor> Toplumun çoğu bunu seyrediyorsa. Ya da Bentham'ın kendi verdiği örnekle. Toplumun çoğunluğu İlyada, Homeros'un İlyada eserini okumak yerine ucuz melodramları tercih ediyor. Bu toplum için iyi olan hangisidir? Ucuz melodramlardır. Çünkü herkes bundan daha fazla fayda elde ediyor. Toplam fayda dediğimizde tek tek bireylerin faydalarının toplamı olduğuna göre toplumsal mutluluk herkesin hoşlanacağı şeyin yanında, oradan kaynaklanan bir şeydir. Bunu politik olarak da genelleyebilirsiniz. Hani toplumun çoğunluğu belirli bir politik parti ya da görüşü tercih ediyorsa bu ki ya da parti ya da görüş o toplum için iyidir. Nokta. Ha. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani. Sabır da bana katlar. Yani bizim de planımla